Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. Sevgili Laflayacağız dinleyicileri. Yepyeni bir yılda, yepyeni bir programla tekrar bir haber olacağız. Bu yıl 6. yılın birinci programı Atilla ve e, bugüne kadar yaptığımız programlarında 180. programını bulduk. Evet e, Laflı Caz'ın 6. sezonu e, aynı geçen seneki 5. sezondaki konseptle aynı şekilde e, devam edecek. E, Türk caz müzisyenlerini ağırlamaya devam edeceğiz 6. sezonda. E, Sen de söylemiş olduğun gibi 180. E, programla e, bu sezonu açıyoruz. Ee, konuğumuz sevgili Elif Çağlar. Çok <gülüyor> uzaklardan taktı geldi programa. Hoş, Merhabalar, geldi. hoş, hoş geldin. hoş <gülüyor> bulduk. Hoş bulduk. Şimdi her zamanki yaptığımız gibi Atilla ne dersin? Evet, bir, bir küçüklükten başlayalım. <gülüyor> ne kadar geri gitmek istersen. Sonra yavaş yavaş nasıl müzik başladı ona geçeceğiz. Tamam, o zaman. Yani aslında... Tabii ki o küçük yaşta ilk böyle e, ben daha ilkokulda falan bile değilken eve gelen küçük bir klavye sayesinde. Babam o zaman böyle <gülüyor> klavye dersleri alıyordu aslında çalmak için böyle biraz akorlar falan öğrenmek ha. için. E, derken o bana oyuncak oldu tabii ki Abi, o zaman kulaktan bir şeyler çıkarmaya başlayınca onu anladılar ki bu çocukta bir <gülüyor> şey, <gülüyor> reylim <ışık> var galiba <gülüyor> sadece oyuncak gibi değildi onun arkasından tabii gelen konser var ortaokuldan itibaren gitmedim İstek Vakfı Şakir Lisesi'nde okudum orada da çok güzel bir orkestramız vardı Gitar dersleri, orkestrada şarkı söyleme cesareti derken derken lise, işte o zaman yarışmalar falanlar bu. Güzel <gülüyor> zamanlardı evet o özellikle güzel. evet. Daha sonra o sırada ben işte lise 2'deyken falan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde bir caz bölümü açıldığını duydum. O anda değişti zaten yani tek hedefim orası oldu. Başka bir yer düşünmedim açıkçası. En güzel zamanları Evet çoğu hem de nasıl çok güzeldi. Muhteşem hocalar. evet. evet. Acayip bir kadro. 1998-2002 arası. E aynen evet, öyle. 98'de İstanbul'da. oraya girip. E daha sonra orada işte Bilgi'de bir caz bölümü, e, caz kompozisyon okudum son iki senesinde. Çok keyif alarak onu da yaptım. Ama hala o içimdeki performansçıyan biraz daha ben oku, bir şeyler <gülüyor> daha istiyorum diyor. Bir açlık vardı orada. Süper. O zaman da tabii ki yine şey e, New York'a bu sefer rota ama ondan evvel oldu. bir tane bir şey var mesela ben baktım neler Hı -hı. var diye. Türk klasik müziği ile alakalı ah, Timur Selçuk. Evet, evet. o da ilginç. çok, evet. o çok enteresan. Enteresan. Son senemizde bu çok güzel bir imkanı bizlere verilen. Eğer isterseniz hani caz kompozisyon teknikleri yanı sıra seçmeli olarak e, klasik Türk müziği üzerine de dersler ve Timur Selçuk Hoca var dediler. Lütfen. Ben tabii ki <gülüyor> lütfen ben de bu derse katılmak <gülüyor> istiyorum diyerek. E, çok Gerçekten çok kıymetliydi. Hiç e, cazda da, daha doğrusu hani, biliyorsunuz beni biraz her tarz müziği çok seven e, caz odaklı biri olsam da öyle müzisyenim. Her müzikte kullanabileceğim o kadar güzel küçük e, aydınlanmalar Danlan, hediye etti mutlaka. ki. <gülüyor> çok güzel. Peki evet. caz yani, çünkü 98'de bilgi başlarken direkt cazla başladı. Evet, evet. Yani caz nereden geldi? Çok... E, şey şekilde aslında tesadüfi şekilde evet, ilk benimle hani tanışmam. O zaman 11 falan yaşta, 10-11 yaşlarındaydım. Babam hani yurt dışı seyahat iş sebebiyle gittiği seyahatlerden birinde böyle bana bir Swinging Favorites ve Dina Simon, Billie Holiday, Frank Sinatra'nın olduğu bir harika bir toplama vardır ya toplamak lazım. Evet, evet, karışık, karışık <gülüyor> aynı, spin <gülüyor> karışıklarından böyle bir e, CD geldi evet. O zamanlar hatta CD'nin de yani yeni evet, gelindiği tabii, tabii, teknolojik tabii. olarak oradaydı işte, evet. O yüzden e, o benim için o CD yani duyduğum başka hiçbir şeye benzemediği için. Ya da işte en halifazla işte filmlerden gördüğüm bazı sahnelerin evet. müziklerine benzettiğim için... ...bambaşka bir dünya oldu. Ben o zamana kadar hala yine tabii ki her tür müziği çok seviyorum, dinliyorum. Ne söylüyordun peki? Yani böyle pop, rock Tabii tabii. O zaman işte küçüğüm. Yani tanışmamız ilkokul cazda değilim. O ilkokul dönemi de ben... Ya Michael Jacksonlar, Madonnalar. Ben Batmiddler'ı çok seviyordum ama çok saçma oldu ama. Daha o zaman, e, şey, hangi filmde bir film vardı ondan itibaren... sürekli Batmiddler kayıtları bana bulun, şey, <gülüyor> <böyle> gidene gelene <gülüyor> çok küçüğüm o da. E, lisedeyken aynı, onda da yine karışıktı. Hı -hı. İşte grupta neler oluyorsa alternatif rock'lar, pop'lar bana şey daha çok söyletiyorlardı Soul R&B, Oleta Adams ilk Söyledim. böyle konserimde Get Şarkısı'nı yes, söylemiştim <gülüyor> çok çok kıymetlidir benim için Ki seneler sonra da festivalde geldiğinde kendisine anlattım bunu <gülüyor> çok sarıldık güzel. çok mutlu oldum yani böyle karışıktı evet. ama dediğim gibi o şeyi arka planda hep Bunlar çok güzel müzikler ya diye böyle yapalım başka kenardaydı. O yüzden bilginin açıldığını duyduğum anda da ne o müziğin departmanı evet, mı açıldı Bir de kompozisyon yani. <gülüyor> Aynen iki sene işte bir temel eğitim böyle caz standartları şeyler. Çok kıymetli vokalajalarımız işte Nuket Roa Can, yani, Randy Esen. Esen daha sonra da işte kompozisyon biraz benim özel şeyimden isteğimden hevesimden dolayı hep şarkı yazdığım için o zamana kadar da şu işi bir doğru düzgün <gülüyor> <alalım. gülüyor> okulgusu olalım okulgusu olalım Hı. bu şekilde yani aslında çok öyle. güzel Yani peki buradan bir selam söyleyelim babayı tanımıyoruz İsmi Güven Çağlar. Tamam buradan Güven Çağlara selamlar selam olsun. olsun. Ay, evet bu işin, bu işin, bu işin getirerek başlarken aynı aynı zehri vermiş ama evet, evet şahane. Evet, evet. Çok Kesinlikle güzel. öyle. Aa, bir tane bir müzik arasın. Verelim, verelim evet şimdi, ee, şimdi evet. müzik albümünden. Evet müzik albümünden şey hemen tekrar belirtelim. Madem sezon başındayız, son geçen sezondan itibaren bütün parçaları sevgili konuklarımızdan rica ediyoruz. Tabii müzisyenleri ağırlamak kolay değil. <gülüyor> ee, bu akşam da Elif Çağlar'ın birbirinden güzel sekiz parçasını dinleteceğiz sizlere. Ama e, sevgili Elif'in tabii seçtiği evet. parçalar. ilki senin de söylediğin gibi Ahmet, müzik. ilk albümden. Evet. Ee, bunun birazcık hikayesini alalım. İlk albüm çok çok zorlu aslında. Nereden başlasam bilemiyorum. Yani Amerika'dan döndükten sonra artık birikmiş olan bu şarkılarım tabii ki istiyorum, albüm yapmak istiyordum. Lakin hani Türkiye için şimdi bu müzik albümü e, Türkiye müzik tarihinde böyle İngilizce caz besteleri içeren ilk albüm. E, o güne kadar öyle bir albüm basılmadığı için açıkçası hangi kapıya biz gittiysek plak şirketine yok İngilizce olmaz Türkçe caz albüm yapın şöyle yapın böyle yapın. Yani bunlarla karşılaştık ve. E, daha ilerki yıllar için aslında hayal ettiğimiz bir prodüksiyon şirketi, bir plak bir şirketi, şirketi olma hayalini biraz öne çektim. Erkeni <gülüyor> Ve eşim Bahadır Muslu ile beraber <gülüyor> New History <Records> kurarak <gülüyor> madem kimse basmıyor şimdi, ben bu albümü basacağım. Ama şimdi herkes pişman niye basmadık diye <gülüyor> biz. <gülüyor> İlk, biz öyle bir ne mutlu ki öyle <gülüyor> Ee, o yüzden yani müzik albümü benim için m u s i -C böyle özellikle de harf harf üstüne basa basa evet. demek istediğim e, bir as vurguydu. Ee, burada da müzik özellikle yani jazz değil de müzik, müzik. olmasının sebebi, bu albümde de sunduğum yani ben cazı çok seviyorum, bütün eğitimim bunun üzerine. Ama soul, rock, reggae, bütün sesleri açayım iyi müzik olduğu sürece ve size de işte bu filtreden bir şeyler sunmak istiyorum kendi hikayelerimi albümüydü. Müzik e, albüm, şarkısının da orta kısmında böyle ufak bir spoken word gibi böyle bir rap gibi, gibi bir bölüm şey var. Evet, evet. Orada da birazcık kısaca bu hikayeyi de anlatıyorum aslında neler başımıza geldi de ne oldu. O yüzden özellikle açılışta da yine <gülüyor> evet, süper, bu şarkıyı seslemedik. Evet. İlk <gülüyor> parça için evet muhteşem parça hep birlikte dinliyoruz. Evet ilk albümün ilk parçasından <gülüyor> geliyor. It's driving me crazy the way you describe it How funny, how sad I think that it's tragic that there's no magic in what you do It's driving me crazy the way you describe it How funny, how sad I think that it's tragic that there's no magic in what you do What was playing in the background or in your head When you and your sweetheart dance for the very first time When you're friends and you are laughing, when you're sad and you are crying, when you're upbeat and you're dancing, when you're living and there is no return. Baby. to tell my story I'm a singer born and raised in Turkey trying to do my music without getting naked without a pop CD and without faking cause it's time to prove the world that we can make it if you're really born to do it you don't need to fake it people with a good heart will understand and love it people with prejudice they just won't get it forget it Producer said to me I was only 19 when offered a record deal do this, do that and get us some cash I won't do it even if it's strapped right with a lash whoever's in it for the The money I pity whoever thinks it's easy I pity transcribe transpose arrange it and redo it did I go all through this cuz I was stupid God knows there are times I feel that way but then I look at Ella Billy Sarah and I pray no matter what I'm singing I'll be singing with my heart nothing can make me and my music fall apart said do you have the heart to swing it with your heart Do you, do you have the heart to swing in with your heart?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 Sevgili Laflıcaz dinleyicilerim kaldığımız yerden devam ee, bu sezonun bu senenin ilk konuğu sevgili Elif Çağlar. Şimdi şahane bir parçadan sonra kaldığımız yerden devam edelim diye düşünüyorum ama bir böyle sanki Amerika'yı atladık gibi <gülüyor> arada o, o kaynamasın o, o hikayeleri de alalım çünkü orada da güzel bir zaman var işte evet. Sheila Jordan var evet evet <gülüyor> çok e, şu anda hala yani iyi ki var evet. o denilen hayattaki dönemlerden o benim için e, işte Queens College'da Aaron Kaplan School of Music e, rotam direkt oldu çünkü Sheila Jordan'ın orada ders verdiğini öğrendim vokal hocasının olduğunu öğrendim evet ben kendisini malum anlaşıldığı <gülüyor> üzere daha önceden de öğrencilik hayatımıza takip ederek çok sevdiğim e, müzisyendi. Hala öyle. E, oradaki master döneminde de işte dediğim gibi kompozisyon kökeni olduğu için şimdi performans istedim. Sadece performansa hmm. odaklanmak. E, Sheila Jordan, yani Michael Mossman, Antonia Hart böyle hmm. inanılmaz müzisyenler zaten geliyorlar Artı on dışında işte seminerler konferanslar okulda yani gerçekten doya doya Doğru, cazı yaşadım hani öyle ki işte Michael Mossman işte Blue Note'da e, kendi aranjmanlarını yazdığı bizi işte kompozisyon öğrencilerine götürüyor siz de şimdi e, gelin provada bakın nasıl oluyor diye ve sizi tanıştırayım bu akşam kim geliyor Horace Silver hani, <gülüyor> <gülüyor> Horace Silver bizimle sohbet ediyor, ediyorsan ya. çekte oturuyoruz <gülüyor> böyle iyi. hani şey surreal bir ortamdı benim için Gerçekten kolak kolak bir araya geldi evet, kesinlikle geliyorum. aynen çok, çok aynen. Iyi, evet. aynen öyle yani o yüzden ben de onun hani etinden sütünler parlamıyor çok güzel süper <gülüyor> peki hiç kalmayı düşünmedin mi e, düşündüm yani şöyle ki hatta aslında çok sahne e, aldığını falan biliyorum çok ya, sahne hatta. almaya başladım sonra oradan bir e, bağımsız bir plak şirketinden bir teklif aldım senin bu işte şimdi cam yıka falan bu ilk albümde olan parçaları Hı -hı. zaten seslendirmiştim birkaç yerde. Bunların olduğu böyle bir albüm yapalım sana teklifi oldu. Ee, yavaş yavaş işte bizim benim orada kalmam için falan bir şeylere başladık. Legal işlemlere hmm. başladık derken işte Türkiye'ye zerdim biraz aile sağlık problemleri, hmm. işte bazı vefatlar, hani daha böyle şahsi sebeplerle evet. biraz ertelemek durumunda kaldırırken, hani ben yine de gidiyor gibi düşünürken, hmm. daha sonra gittikçe süreç uzadı. Evet. Ama o süreç uzadığında da ben... E, bakış açım da değişmeye başladı bir yandan çünkü yani burada da yapmam gereken sanki işler, işler ve o, sanki onlar daha mı kıymetli olabilir mi acaba falan gibi böyle bir e, değişiyor. Yani hayat öyle Zol şekilde evet, kolay kararlar değil diyelim. Tabii, Aynen. Mutlaka, evet. ki Şu anda da yani kesinlikle hani bir pişmanlıkta bakmadığım. Yani, evet. Ne güzel. Aynen. <gülüyor> e, şu anda zaten Amerika'da Olmaktan çok daha iyi Türkiye'de olmak <gülüyor> çünkü Amerika'nın başına ne <gülüyor> geleceğini kimse bilmiyor. Şu an hele şu evet. Evet evet aynen. Ee... <gülüyor> şimdi yavaş yavaş istersen Ahmet senin sevdiğin sulalara yelken açalım. Tabi birazcık şimdi... istersen seyahatten seyahatlerden bahsedelim. Olur ama o ben de seyahatte... Amerika dedik. Ma doğru güzel fikir. Aa, şimdi bu programın konseptinde şöyle yapıyoruz sevgili Elif. Herkes neticede bir internete girdiği vakit bu bilgileri alabiliyor. Hı hı. Bunların alamadıkları bilgiler var. Şimdi. Mesela <gülüyor> biz orada osul aldığımızda tamam, var. Ne güzel tabii. <gülüyor> Aa, tabi, müzikle alakalı seyahat tabii ki çok. Ee, gittiğin yerlerde en çok beğendiğin... Ya işte hani burası da denizi de var, suyu da var, güzel falan ben burada yaşayabilirim diyeceğin bir yer neresi olabilir? <gülüyor> <gülüyor> o, o, o var ve <gülüyor> Dalyan, <gülüyor> aktif o Dalyan, karar. Dalyan'ı ayrı konuşacağız. <gülüyor> Onu evet. ayrı tutarsak evet. eğer hani yurt dışıymışcasına yani dışıymış dışıymış. mı düşünüyorum evet, tabii, tabii, o tabii, zaman. Öyle, öyle. Ya, İtalya. İtalya. <gülüyor> İtalya, yani, İtalya'da da mesaim var ama. İtalya'da yani tek bir konser için gitmiştik. O böyle beş defalık ve sonra İtalya turnesi ve en da sonunda İtalya'da notamayacağız Records'tan e, bir, bir İtalya albüme dönerek oradan da, parça oradan da, da bir atma, şey evet. seçtim aynı. O yüzden yani bambaşka bir şey o müzisyenlerle de bir aile olduk anlaşıldığı üzere. Başka bir ilişki oldu yani evet. artık. E, sanırım en yakın hissettiğim orası yani. olabilir. olabilir ama hani yaşamak ister gitme planın var mı derdiniz. Yok hayır, öyle bir Şu şey yok. Şu anda hiçbir tanemizin öyle bir yok. planı. yok tabii. Evet, evet. <gülüyor> Bu bir herhalde biraz da şeyle alakalı. Yaş sınırıyla da. Alakalı. İnsan <gülüyor> da böyle var. hani gençken daha böyle atak ben de şuraya gideyim. Burası evet. da acaba olur mu hayatımı geçirebileceğim ama. Şimdi düşünsene mesela biraz evvel sohbet ederken. İstanbul'dan çok az gördüğümüz bir insan, hmm. ya ben geldim Dalyan'a indim, hadi bir kahveye gidelim diyebilecek <gülüyor> halde bu kadar eşleri, dostları ve e, sosyal hayatı olan bir yerden insan çıkıp da orada yani, sudan tabii. çıkmış budur kolay kolay gibi değil, tabii, evet. bir Doğru. yaşam kurması yeniden zor değil evet, Tabii hayatta. tabii, tabii ki zordur. Yani gerçi çok şey, oradaki arkadaşlarımız o kadar tatlı bir grup olduk ki bize son gidişimizde... Yani pasaportumuza bakıp nasıl yani şu gün bitince süreniz gitmek zorunda mısınız? Gitmeyin. <gülüyor> Bak benim orada evim var. Bilmem ne de bilmem orada yaşayın. <gülüyor> öğrenciler çok konser iyi. ayarlarız. Yok da öyle olmuyor o işler. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde. <Çok> Biz, bizim <gülüyor> bir vize problemimiz var. <gülüyor> Küçük bir problemimiz <gülüyor> evet, var. Aynen. Ee, peki şimdi müzikle de tabii çok geziyorsun. Ama o, o gezme o dışarıdan gözüktüğü kadar kolay bir gezme ve şey bir gezme değil. Birazcık ondan bahseder misin bize? Yani o oradaki rutin, oradaki o, o yurucuna. Yani yurt dışı gezileri genelinde aslında benim için hep yani bugüne kadar bütün gidişlerim çok keyifli çok ve organizasyonlar hep çok güzel her şeyin çok güzel aktığı. O, o çok önemli herhalde O gerçekten önemli evet. Yani hiç böyle gidip de yurt dışında çok kötü bir deneyimli, tatsız hmm. oldu diyeceğim bir durum olmadı. Hepsinde yani bizim hani o giderken işte bize aşaması dışında. <gülüyor> on, <gülüyor> tabii tabii o demeyelim. kendi kendimize yaptığımız <gülüyor> bir şey. Hani onun orayı atlattıktan sonra <gülüyor> yani her, şeyi her şey su gibi çok da keyifli gitti açıkçası hep e, yani şu anda da hatta böyle umarım işte o onları aşarsak yine bizi sorunumuz hmm. malum. Umarım bu program yayınlandığında <gülüyor> kalkmış olur bütün <gülüyor> bu sıkıntılar. Şu anda da aslında hani İtalya, İspanya, e, İsveç'ten konser teklifi Teklifleri aldık. Yani. Biraz öteliyoruz maalesef. Evet. Yani Yüzülerek. sanatçılara bir bir herhangi bir farklı bir şey yok mu? Ya yani eskiden hani konudarda. bu yıllarda kültür sanat vizesi şeklinde e, hani o yani davetiyeler yani ne bileyim pasaporttur falan filan öyle bir yeşil şey yeşil pasaport sizde olmuyor maalesef mu? keşke olsa yani bence sanatçıların belki şey olarak hani tabii ki bu üniversitede eğitim görevlisi Hı -hı. de olan benim bildiğim ha, doğru, evet, müzisyenlerin doğru. böyle bir imkili ya da işte TRT, TRT'de de, kadar müzisyenler olunca tabi bir kamu ile ilişki evet, lazım, olması lazım maalesef ama bizim gibi hani bağımsızca yani ya sanatçılara gelen olarak, olarak şey maalesef evet yani keşke olabilse <Gülüyor> keşke. Ee, Peki son bir seyahatle ilgili bir soru daha soracağım. So, ben sonra <gülüyor> tamam sen sonra giriş... Ben Sonra gireceğim. <gülüyor> böyle aklında bir yer var mı ya şurayı da çok merak ediyorum. Var i̇şte çok yemeğiyle, var. Yemeğiyle, içmesiyle, ne bileyim müziğiyle. Çok fazla var şimdi ama <gülüyor> ilk hedefimiz onu yani bir uzak doğu var tabii ki genel olarak yani uzak doğu. Hatta yani şimdi uzak böyle doğu doğu ya ilgili. Edin... Ben kafamı çevirdim Bahadır'a baktım ama hiçbir reaksiyon <gülüyor> göstermedi. Onda... <gülüyor> Yok şey var. Var <gülüyor> belki, belki sürpriz ayarlıyor. var biliyor. <gülüyor> <Var>, Beraber <biliyor. gülüyor> bir planımız hatta umarım yani önümüzdeki şeyler hani planların içinde biraz orada hani uzunca bir sayılabilecek belki bir hani minimum altı aylık ha, falan belki güzel. bir ara vermeyi de düşünüyoruz Süper. inşallah önümüzdeki Süper. zamanlarda. Elif bir şey söyledim benim oğlum Bozca adda yaşıyor. Evet. Söyledim sana ee, ve <gülüyor> kışın işte bir böyle 6 aya yakın dükkanını kapatıyor. Hı hı. Kahve dükkanı oranı bir tane Aynen. kapatıyor. 6 ay gidiyor Tayland'da Çok yaşıyor. Çok güzel işte. Evet. <gülüyor> Ve ben dedim ki ya dedim sen Can Görse nasıl bir para kazanıyorsun? <gülüyor> <Daha> <gülüyor> tay, Tayland'da <gülüyor> yaşıyorsun. Hayır şey baba olur. dedi öyle değil dedi, durum dedi. Senin İstanbul'da bir ayda harcadığın parayı ben de evet. orada ev kirası dahil altı ayda harcayamıyorum dedi. Aynen Doğrudur. öyle. E, mesela Tayland'da benim de tesadüfler üzerine böyle e, bir İlk takım ilişkiler kuruldu. Bangkok'ta bir caz departmanı olduğunu öğrendim. Davulcusuyla şeyimiz oldu, Aa, iletişimimiz hani var işim işler de Var, var <gülüyor> O yüzden Tayland'da vize yok hala. Bizde de yok. Öyle. Zaten şey çekici yan bu. <gülüyor> evet evet uzak donanma gibi evet avantajları evet, <gülüyor> var. Yani, bir seyahat güzel. için ama bir, ama bir de tabii ki Güney Amerika benim için çok e, şey, çok Bence, istiyoruz yani çok Güney Amerika'da gezmek size. isterim artık hani Meksika, Kolombiya, Brezilya, ben, bambaşka Brezilya, Brezilya tabii ki severim. Şey, tabii ki tabii, tabii. tabii yani bütün, bütün kıta yani evet. güzel. İsterim. Evet peki nereye gidersek gidelim ama bir şekilde eve dönüyoruz. <gülüyor> Şimdi de fon parçası geliyor. Evet. Ee, bunu istersen parçayı dinleyelim. Hikayesi hikayesinden sonra, sonra girelim bu çok güzel evet, evet. o <gülüyor> oh, yazın <ç> <gülüyor> çalıştık evet dinliyoruz there was a time when I didn't know how and where I could find my peace of mind. now I see home is where my heart is each morning was a fight till midnight never knowing if I got it wrong or right now I know home is where my heart is found my peace Home is where my heart is It's so clear Home is where my heart is When my peace of mind Home is where my heart is It's crystal clear Home is where my heart is hurry no time for being sorry there's no way you'll get a cab and it's raining in the city people from all around the world live together in it's strange harmony mi casa es su casa and my home is where my heart is now there's music everywhere in the south and on the streets and the rush of the people on the touch of the morning breeze singing through the buildings Say, Scott, we are all on um the country won't make me happy things i miss things i may never see then i look at the sky the same sky we are all on so clear My home is where my heart is Found my peace Sevgili laflayacağız dinleyicileri. Elif Çağlarımız'ı yakaladık. Sorularımız geliyor son sürat. <gülüyor> Ama müzik albümünden bir ikinci parça dinledik diyecek. Atilla da çok güzel. Sonunda seyahat seyahat eve dönüyorsun. <gülüyor> Home dedi. Home'un hikayesini Home. alabilir miyiz? Home'un hikayesi. Bu Home New York'ta yazdığım bir parça. Ee, ve aslında hani hem New ne kadar New York olan sevgimi de aslında hem anlatan ama bir yandan o küçük İstanbul <gülüyor> e, özlemini de hissettirmeye çalıştıran böyle o iki sevdiğim şehir arasında diyelim böyle bir e, aşk şarkısı aslında. E, ama hani özellikle seçmemin ve bu albümde olmasının sebebi e, bu Anthony Hart bahsettiğim daha önce bizim orkestrasyon ve aranjman derslerimize gelen çok önemli bir hocaydı. Yani Dave Wall'ın da falan yok senelerde yok. çalan, çok şey hala aktif. Ben kendisine verilen bir ödevimiz vardı sene sonunda, bir şeyler yazmam gerekliydi. ...böyle son derece aranjör havasına girip böyle işte alt melodiler işte teksafon bir şeyler yazdım kendim öğrenci öğrenecek <gülüyor> Ama bir şekilde yani içime de sinmedi. Çünkü çok hani böyle bir şey ödev yapmak ödev, gibi. Ödev. Hani formülize bakın öğrendim gösteriyorum gibi bir aranjman oldu. İçime sinmedi ve bu şarkı yani birkaç saat içinde bir anda bazen yani, öyle olur öyle işte mi? hani şarkı yazarları için. Birden home evde otururken bu şarkı geldi. Nefesli aranjmanını falan çok rahat zaten basit de bir aranjman. Şimdi duyduğunuz parçada. de tam olarak bunu yaptım. Kenara koydum sadece yanımda onu da bastım getirdim aslında sadece. Ve tabii ki Antonio <gülüyor> Hoca bana şey yaptı. İkisini de çaldırdı. Birinciyi çaldırdı. <gülüyor> evet yani şey tamam okey hani o istenilen şeyleri yapmış <gülüyor> tamam ödev tamam ama ya hocam dedim ben aslında bir şarkı da ama çok basit dedim çok yani hani bu dedim benim songwriter bu şarkısı <gülüyor> dedim hani caz ar aranjör şarkısı şey değil. değil falan diye onun diye <gülüyor> öyle bir şeyinde <gülüyor> o parçayı bir kez çalındı şeyde ve Antonio var bana söz verdi dedi bu parçayı ilk albümüne koyacaksın dedi. Canım, harika, dedi. <gülüyor> var, harika. Lütfen ötekileri yazmaya kendini kendini böyle zorlama dedi. Sen busun ve bu çok güzel dedi. bana söz verdi gibi ver lütfen yani. dedi. o yüzden. Çok güzel öyle. Evet. Şahane parçaydı. Şimdi bu kadar seyahatten bahsettik falan. İşte uzak doğu diyoruz. İşte Güney Amerika diyoruz. Peki senin yeme içme kültüründe? Sen mesela böyle deniz Ağırlıklı beslenen biri Hı -hı. yoksa işte e, etçi mi, karamur falan böyle. <gülüyor> Toprak. Toprak. Ben şeyim, e, sebze mi, sebze falan <gülüyor> yoksa simfonlar mı? Sosyal peskoteryan <gülüyor> diyorum kendime. Ağırlığı, %90 vegetarianım ve yani. aslında. Çok hmm. arada bir sosyal balık, balık. E, deniz ürünleri yiyeceğim. Onu da ilerleyen yaşlarda ondan da bırakmayacağım, vazgeçeceğim. Evet. Hı -hı, bravo. Çok, iyi, çok, çok iyi olur diye düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü deniz mahsulleri azaldı. Tabii. Bu nüfusun artması lazım senin gibi düşünenlerin ki bize bu deniz hmm, mahsulleri kalır. Yani. tamam. <gülüyor> doğru. <gülüyor> o da bir bakış açısı <gülüyor> doğru. Ben, diye düşünüyorum. Peki aa, şimdi anladım ki daha çok böyle tabi bulunduğun yerde de böyle daha çok işte mesela otlarla ve işte sebzelerle falan. Ben ege. tabii Amerika'da vejeteryan oldum. Onu o, şeyim, o, o, o, 25 çok oldum. Ama <gülüyor> yani oradaki o etlere o, o, ve o, tabii, tatlarına tabii. dayanamadım evet. ve bir şeyler oldu zaten orada o sırada bir takım işte propagandalar, bir şeyler okudum. Hepsi birleşti herhalde Peki. ve bir Güzel anda gidi verdik. Çok et. iyi. Çok iyi. Peki mesela en çok kalktık diyelim ki kalktık size geldik. <gülüyor> En çok böyle ya. Ben şu yemeği de müthiş yaparım hmm. dediğin bir şey var mı? Onu şey mi eşime soralım diye hazırım böyle yakınlarda. <gülüyor> soralım evet abi. En güzel. Yani şey... <gülüyor> çet çipildi sağ olsun. <gülüyor> çet çipildi <çet gülüyor> diyor ya. Çet, çet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çet ya evet çok ağırlıklı şey kullanıyorum çünkü böyle. Elimde bu sebzeler var. <gülüyor> ne, ne yapabilirim? Ne <gülüyor> <gülüyor> çok onu çok yapıyorum. <gülüyor> Saçma şekilde. Ama ne, ne yapılır? Yani aslında basic yemeklerimin hepsi, tencere yemekleri çok işte, vejeteryan olunca malum sebzeler, Tencereyi. sebzeler, bol sebze sebzeler, tabii. bol sebzeler. Yani hmm. fena değildir hani sebzeler yanına pilavın, makarna, hmm. fena değildir oh. işte gele, geleneksel diyelim. Evet. <gülüyor> Peki ben... mesela sabahleyin mesela böyle <gülüyor> genelde müzisyenler hep bir sabahları geç kalkarlar. Hmm. Hı. Sen mesela sabahçı erkenci misindir Hı. günü kaçırmama telaşında, yoksa böyle daha geç saatlerde kalkayım da biraz... İki senin arasındayım <gülüyor> senin ben. Hatta spesifik yani 9.30 gibi falan diyebilirsin. senin. Bazen daha erken Hı. de olabilir. Tabii ki bir gece önce diyelim çok işte tabii, uzun tabii, farklı saatler bir şey oldu, hani bir dinlenmem yani. gerekiyorsa. o 8 saatim uykumu almam yani. çok önemli, her insan gibi. <gülüyor> o yüzden ben çok etkileniyorum ama uykusuz kalırsan. Ama şey değilim yani. Hele de işte dediğim gibi biz Dalyan'da biraz o küçük kasaba köyü ya. hayatı gibi. Orada öyle sabahlama şeyi iyice gitti. Hmm. E, dokuz falan öyle o kalkıp. Zavre. Bir genelde o aralıkta. Müzik yapmadı, sahnede olmadığım o zamanlar zavre. böyle bir hayat. Sabah kahvaltıyı kim hazırlıyor? Sabahleyin ortak bir e, birlik. <gülüyor> <gülüyor> ortak, <gülüyor> bir ortak bir iş birliği şeklinde. Ama şey değil, onu biz genelde... E, sabahleyin sabah kahvaltısı e, müthişti ya. Güzel bir Gündüzü şey bütün kahvaltımızı ben yerim. böyle etmeye evet. çalışıyoruz. Daha Hemen geçin. kalktığımız gibi yememek üzere. Böyle işte 9 falan olsa bile biz onu birkaç saat öteliyoruz. Güzel. 11 ile 12 arası gibi hani böyle bu aralıklı şeye yakın. Biraz biraz ona uymaya çalışıyoruz güzel. aynı. Çay mı kahve mi? Ne seviyorsunuz? İkisinin de çok İkisinin ama değil. açılışı yapıyorsak gün bazında konuşuyor. Çay tabii. Çay. Çay. Çayla, çayla açmak zorunda. Evet. Ben <gülüyor> o kahveyle açanlardan diye. Evet de. enteresan çayla. Evet. <gülüyor> Gerçi <gülüyor> şeyimiz de çok oluyor. Hani yalan söylemişim. Yani o sabah ilk kalktığımızda kahvaltıya oturmadan önce bir espresso seansımız güzel oluyor. Şey ufak. Ama kahvaltı çay olmak çay. zorunda. De, güzel. <gülüyor> Ka kahve, kahvaltı yumurta ya. var mı? Yumurta biliyor musun? Yapılması en zor şeylerden, yemeklerden, evet, yiyeceklerden evet, bir, evet, bir evet, tanesi. Evet, evet. Omlette ee, omlet şey iddialıyım, i̇ddialıyım diyebiliriz ya. o zaman. <gülüyor> öyle diyorsunuz. <Süper. gülüyor> Müthiş olur yani. Mesela biberle yapılmış, biber domatesle Aa, yapılmış bir omlet. Evet, evet, evet aynen. Hele bizim şu an bahçemizde kendi işte biberlerimiz o falan öyle de öyle evet, bir etkiliğimiz de var. öyle geleceğiz, o yüzden... onlara ayrı geleceğiz. Evet. geleceğiz. Orada içinde. yaşayınca onu da yapmak <gülüyor> lazım tabii. Şu anda nutkum tutumlu. <gülüyor> <de. gülüyor> Peki o zaman bir parça alacağız. Parçaya gideceğiz hı. şimdi. Evet sen ne sanmıştın? Bana mı sorun? Sürpriz. İkinize de. İkiniz <gülüyor> de. Ee, bunun hikayesini alalım öyle gidelim parçaya? Tamam. Aslında bu da yani çok e, özetlemek. Hmm. Bu benim e, ilk ve tek şu anda çıkardığım hafif batı müziği isimli bir single. Türkçe e, yazdığım şarkılar da vardı. Çok azınlıkta da olsalar İngilizce'nin yanında. Ve hani neden olmasın o, o, o yanımı da bir göstermek istedim. Ve böyle bir bossanova bir şarkı yazdım. Başını işte böyle bir cappella bir giriş yaparak. Onda da bir değişiklik olmasını istedim. Hani yine bir farklı bir aranjman olsun diye. Bir, bir tat diye. olsun. Evet, Aynen olsun. Bu, bu şarkıyı çok severek keyifle o yüzden yazdım. Bir hani Türk bossanovası evet. <gülüyor> şeklinde. Daha sonra da seneler sonra aslında İstanbul Jazz Festivali'ne Jostom geldiği zaman <gülüyor> ...festivalden böyle bir bağlantı üzerinden de yanlış hatırlamıyorsam, ee, böyle bir kayıt yapmak istiyorlardı. Ee beraber çalışmamız yönünde hani Joston da böyle şey yapmış. Ona sanırım önerilen bir isimler neyse. Ya o da bu şarkıyı seçti. Sen ne sağlamıştın. Ve çok hoşuma gitti böyle çok Türkçesini ezberlemiş falan. Tamam, Biz öyle bir kaydımız güzel. var yani bizim. Hani o da daha sonradan gelen çok tatlı bir anısı oldu bu parçanın. Yani hem Türkçülük hem bu kadar ıı, uluslararası bir sevincin Seyirci. belki de <gülüyor> i̇lk, ilk tek parça olabilir. <gülüyor> çok Abi, güzel. <gülüyor> peki dinliyoruz parçadan sonra. Devam. Ben bir şey zannetmedim. Ha, ha, ha ne kadar alışmışsın kırmayan ne kadar şartlanmışım edemem ne kadar kolay özür dileme ne büyük olay karşının da da da da da hep sen, sen, sen. da da hep ben, hep ben, hep ben. da da Yanılmakla <gülüyor> hep tekil şaşladım. Meniskürde kalbim artık yoruldu. Ya şimdi eskiden çoktu. Sabrım zamanım ay yeter ki sen mutlu ol canım. bu dedim. Ah benim o <gülüyor> hallerim Sen ne sanmıştın Birden af mı ödecektim İşte sen oralardasın Bana bu kadar uzaksın Sen ne sanmıştın her her yalandan lala, lala, lala, lala, Rızıkçılık ortadan kalan Sen ne sanmıştım, birden aff mı edecektim? İşte sen oralardasın, bana bu kadar uzaksın. Sen ne sanmıştım, sözler hep yalandan mı? Mızıkçılık ortada kalandan mı? Evet sevgili Laflıcaz dinleyicilerim 180. programda sevgili Elif Çağlar'ı konuk ediyoruz 6. senenin de ilk programında. Hı hı. Biri dese ki 180 program yapacaksınız evet. başladığımızda. Ya ben Değil kendim mi? bile inanmazdım. Yani olur. Bizim patron Bravo. Barış bile inanmamıştı ama. <gülüyor> Bar tez, <bize gülüyor> <öyle gülüyor> <demiş. gülüyor> tez bize öyle demişti. İşte 3-5 program evet, yapar bunlar yapar. bırakırlar. Evet. Ya biz ama bile şey bulamazlar. 180 <gülüyor> misafir bulamazlar. Gerçekten Hay affedin, ama hayalde. Evet. tebrikler size de gerçekten <gülüyor> bir, yani, bir, bu bir... Çok teşekkürler. Sevmeden... Sizlerin sayesinde efendim. Ne o neyi? Şimdi seyahatten bahsettik biraz ama ben Dalyan'ı... Şimdi sevgili dinleyiciler çok büyük ihtimalle biliyor sizin Dalyan'da yaşadığınızı. <gülüyor> Birazcık onun hikayesini alalım. Çünkü ben bile yanlış biliyordum. Ben hani Covid <gülüyor> esnasında <gülüyor> <gülüyor> o iş başladı zannetim ama evveliyatı varmış. Evet. Birazcık o hikayeyi alalım. Nereden da... çıktı? Dalyan nereden? <gülüyor> yani daha... O karar nereden çıktı? Çok her şey... Ee, çok su gibi aktı diyelim bir anda <gülüyor> oluverdi ee, bu 2016'daki bu, biz o zaman işte tam şeyde yaşıyoruz ee, Şişhane Kasımpaşa sınırı diyelim İkkasya i̇şte ve binası. Bizim falan tam, tam o bölgelerdeyiz orası. zaten hani Gezi'den itibaren yani, böyle bir, bir yoğun bir şey bölgeydi orası daha sonra bu darbe girişimi falan olduğu zaman e, bizim gerçekten de artık bir karar vermemiz gerekti ve ben en azından Eşim zaten hazırdı aslında. Daha on fikri vardı Ege'ye taşınma daha önceden. Ben hep bir ey, eyvah işler ne olur şu ne olur bu ne olur başka şeyler daha ön plandaydı. Bu sefer birdenbire onlar tamam ne olursa olsun ben sonuçta müzi silinme yapacağım işimi gideyim. Başka bir yerde bir şey deneyelim cesaretiyle. Bir gün bir Bodrum konseri sonunda yani şöyle oldu. Tabii ki belli ki çok seyahat edeceğiz. Dalaman Havaalanı. Ee, en yakın nereler var? Yok Dalaman olmaz. Aa Dalyan varmış. Ee, hadi bir gidin bir gün bakalım, bakalım dönelim. Bir konser sonra bir gece orada kaldık. Ben gittim zaten birazcık Sevgi yolun falan vardır orada bizim evet. kanal kenarı ha. şeyimiz. 90'lar kasabamızda. Orada bir yürüyüş yaptım ve tamam Bahadır dedim. Ben burada yaşa yaşarım. Ben burası olur dedim. 2-3 ay sonra da oraya taşındım. <gülüyor> <Evet. r> <gülüyor> bir, birkaç yani, görüp... Yani zor bir karar ama... <gülüyor> evet. e ama iyi yapmışsınız. Evet çok çok. Yani hiç, hiç mutlaka hiç, çok değiliz. mutlusunuz evet. orada olmakta. Evet. İstanbul'a kıyasla. Şimdi tabii orada olunca oturduğunuz evinde herhalde bir bir bahçesi bir şeyi falan. <gülüyor> bir, var. Bir Ege'ye göç eden <gülüyor> e, şehirli <gülüyor> klasiği tabii ki. Bu, bir bahçe, bu bahçe mutlaka verimli bir bahçedir tabii, tabii O tohumlar daha eve gir taşınmadan çok. yolda alın <gülüyor> <gülüyor> yani evet. Ne eker bir bahçede? E, bunda da ben tabii ki şey e, nasıl diyeyim e, yardımcı kısım olmak üzere <gülüyor> e, bahçenin kontrolü e, eşimdedir ama ben her türlü işleri çok toprağa değilim yeter böyle öyle. Nelerimiz var gerçekten sayayım size? <gülüyor> Çok sevindim. <gülüyor> Severek sayıyorum. Süper. Biberlerimiz var. Ee, kapya işte normal şey bir şey biber. biber, sevri biber. Ay o çıtır çıtırlı. Taze Ay, soğan, o dalından koparır. Taze soğan, çeri domatesler, kabak, patlıcan, fesleğen, reyhan, nane, marul falan o şeyler. Salatalık. Bu bayağı. <gülüyor> bayağı bahçe yani. Var. Evet unuttuğum varsa yok bunlar gibi. Çok meyva, meyva var. <gülüyor> oh, meyve e, şöyle ağ, bahçenin içinde zaten işte portakal, limon, hmm. nar, bir de nar dalyan biraz nar bölgesi Güzel. biliyorsunuz. Yani herkes birbirinin artık narları Güzel. fazla gelir, birbirine vermeye, vermeye, vermeye çalışır. Böyle evet, <gülüyor> <doğru. gülüyor> bir durum. E, meyve açığımızı da oradan alıyoruz. Biz henüz yetiştirmedik Güzel. ama sebzelerimiz var. Çok seviyorum. İnşallah bir gün daha biraz daha yaş alınca full time bu işlere de girmek istemem <gülüyor> istiyorum. Iyi. Çok iyi. Peki, yani ev, şimdi tabii bizim evimize geldiğiniz vakit görüyorsun bir sürü saksılar, evet. bir sürü çiçekler falan hmm. filan var ama bir biber yok ama biber yok. <gülüyor> çiçeklerle ve bahçeyle aradınız gayet güzel, Çok oradan kanlı. anlaşıldı. Çok. Peki, bunun içine e, dört, ayaklı dört ayaklı dostlarımızla koyacak olursak neler var? Tavuk da olabilir iki ayaklı var. Çok. isterim Abi, bu ayaklı. arada, günüm günümde. <gülüyor> <benim> <gülüyor> İki ayaklardan pek bahsetmek istemiyorum. <gülüyor> çok <Çünkü gülüyor> bir şehirde. Ondan çok, çok var diyor. Var, çok var. Her, yerde. Çok, her yerde evet aynen. <gülüyor> Tabii ki bahçemizde kedilerimiz. E, şimdi oradaki şey hani o küçük yerlerdeki ve geniş tarlası, yemeği bol olan yerlerdeki hayvanların rahatlığı var evet. birazcık. O yüzden herkes aslında orada köylerde de çok bölgesinde yaşadık. Dalyanın etrafında da gezdik. Her zaman bir o, o mahallenin köpekleri ve kedileri oluyor Tabii. zaten ve siz de onlardan sorumlu oluyorsunuz. O şekilde bizim e, hanemizin şu an sorumlu olduğu beş kedi var. O beş, <gülüyor> beş dedik ki üçden beşe çıktı daha yeni. E, onun dışında bir de aynı bölgede bir e, koruyucu köpek de, köpek de var. O da böyle bir arkadaşımız. E, ama tabii ki şey isteriz yani, günün birinde umarım hani kendi bir arazimizde daha yerleşik bir hayatı geçtiğimizde Hı -hı. Birkaç köpek birkaç kedi artı iki ayaklı L diğer iki ayaklı iki. ben evet, tavukları evet. çok seviyorum. Evet. <gülüyor> Evcil i̇ki olarak ve <gülüyor> kesmemek üzere tavuk istiyorum tabii <gülüyor> ki. Ya ne kadar enteresan mesela çiftliklerde yetişen tavuklar var. Düşünsene gökyüzünü güneşi falan görmeden hmm. bu hayvanlar yetişiyor yumurtluyor ve bilmem işte kesiliyor bilmem ne oluyor falan. Aslında çok. yani şehirde yaşarken tabii şehirde yaşarken çok farklı bir şey yaşıyoruz biz bunu hmm. çok enteresan. Yoğurt alıyoruz mesela, o yoğurt buzdolabında 15 gün bozulmuyor yani. Evet evet. Halbuki 15 orada, gün iyi, 15 gün Aylarca bozulmuyor. Evet. <gülüyor> Aylarca bozulmuyor. Hatta ben geçenlerde bir böyle bir meyve aldım, yıkadım ve arkasından onun böyle üstü yapış yapış hala. Siliyorum hmm. falan filan çıkmıyor. Meğerse onların üzerine mum kaplıyorlar. Evet. Tabi. Evet. E, orada öyle bir şeyiniz yok. Yani, direk orada yiyiyorsunuz. Gerçekten. Tabii yiyorsunuz. ki şöyle diyelim hani yani. o tarım Hı. konusu falan genel olarak... Ege'de de maalesef bizden hani için orada da elde kendimiz şey yapınca da e, yerli de köylülerle de çok böyle muhabbetimiz de iyi olduğu için hani birazcık öğreniyoruz. Tabii ki onlar da bazen işte bazı kimyasallar kullanmak e, durumunda tabii. kalıyorlar vesaire. Bu hani yani o organik tarım zor bir çok iş zor, biliyorsunuz. Siz yapsanız bile o etraftaki Etraf, tarlaların da yapması gerekiyor öyle evet. olmuyormuş. O, o yüzden o ama tabii ki yine de yani onun yani o farkı ona rağmen daha doğal değilim, evet. O gelen ve de saatlerdir en azından işte başka şehre taşınmamış olan o sebzelerin tabii, tabii ki ihtiyacı farklı. Tabii. Şu an biz bizim bahçede yaptığımız gerçekten kendi alanımızda sıfır kimyasal kullanarak yapıyoruz. On inşallah bir gün o şey kolay salatamızı size, yani. <gülüyor> ve salatayı of. bekleriz o zaman. No, <gülüyor> şahane. şahane, şahane, Bundan daha güzel bir şey olamaz, evet, aynen. <gülüyor> bir, bir seyahat hemen programını alacağız. Evet. Peki biz mesela seyahatlerde ağırlıklı, Atilla'da mesela e, yazları e, bir Yunan adasına kaçıyor. Hmm bir uzun süre Atilla ne kadar sevdim? Bir ay değil mi? Yani bir aya yakın. Bir o çok yakın, güzel. Bir iyi ayı, haftaya evet. yakın evet. Biz de mesela e, bütün seyahatleri zaten Yunan adası üzerine Bize. yapıyoruz. Vizemiz yettiği müddetçe <gülüyor> <denci diyebilirim. gülüyor> tabii o evet o, o çok bağlı. Evet. Aa, yani oradaki bolluk ve tazelik ve e, fiyatlar ucuzluk. Hmm, evet. ucuzluk falan tabii yani. Kimler mesela Alışat'ta gidip de o yemeklere, o paraları veren <gülüyor> insanlara böyle çok acayip akıl kahraman mı acaba bütün bunlar diye bakıyorum. Aha, peki dal çıktın, sokakta böyle Hı. bir yerde bir işte tencere yemeği yemek istedin ya, bir şey istedin. nedir oralarda şeyler? Yemekleri... kalitesi yahut da işte fiyatı falan öyle şey. Şimdi semt kasabamızı <gülüyor> şey yapmak <da> istiyorum. <gülüyor> ee, şöyle diyeyim son senelerde birkaç tane gerçekten güzel yer açıldı. Açıldın. Bir de e, bir iki tane de diyeyim eski işletme olup da gerçekten çok lezzetli yerlisini olan yerlisinin tabii tabii yerlisinin işlettiği yerlerimiz de var. Tabii daha çok şey, şey <gülüyor> deniz mahsulleri Dünlerim. üzerine gibi diyelim. Ee, diğer şeyler yani Belli bir seviyemiz var, var. ama ee, birazcık yani. daha şey tabii yani çok az kişinin yaşadığı aslında bir yer kışın da böyle kışın ee, İngiliz nüfusun değil. çok yoğun olduğu evet, bir yer evet. o yüzden hani tencere yemekleri falan onlar da gerçekten çok seviyorlar ama hani şey diyeyim belli bir kalite var çok evet. harika diyemeyeceğim <gülüyor> ne yazık ki. Birkaç ama ne bileyim geçtiğimiz senelerde işte Luz gibi böyle bazı değişik konsept restoranlar açıldı buradan söyleyeyim yani, <gülüyor> bir türlü, evet. çok çok güzel söyleymiş olalım. Turistlik olmaya başlamış. Hatta ben sordum Melik Dalyan'a geldiğimde 70'li senelerde Hı -hı. Öyle bir tane ev. Boş tabii böyle, tabii. 5-6 arazi tabii, boş ondan sonra bir tane daha ev falan. Tabii. Hala öyle mi dedim? Maalesef hiç öyle, hiçbir şey yok, yok, yok. öyle yok. değil. Gitsem tanıyamam belki Değil evet. Büyük ihtimal. Şeylerimiz yani yeni nesil kahvecilerimiz geldi onu diye. Evet evet ilk, ilk Onlar onları açılıyor değil mi? <gülüyor> senedir. Güzel güzel senedir ama yavaş falan. olsun da <gülüyor> Aynen, yani evet. bir yanda şey olmasın. <gülüyor> Dalyanın bir de inanılmaz büyük bir kumsalı var. Evet İstuzu <gülüyor> plajı 6 ya, kilometrelik evet. plajımız 6 çok evet, güzel. Işte. Evet Karetta Karetta'ların. Onlar <gülüyor> hala korunuyor mu? Orada? Evet var evet evet. Şey? Ben var. gittiğimde de vardı böyle Barınak bir... hala var, aynen. Hatta evet. işte oranın kurucusu ve yani Dalyan'da da çok saygıyla alınan bu Kaptan <gülüyor> Daha birkaç sene önce vefat etti evet. hatta ve bir heykeli yapıldı Dalyan'da. Onun çabaları sayesinde korunma alanı oluyor orası ve karettalar yaşayabiliyor Hı, ve düşünüyor. şu an iyi şekilde değil, popülasyonları değil, değil. Artıyor, çoğalıyor azabım. falan evet, evet onları çok yumurtladıkları yerden yani etrafı evet. böyle bir çevirilirdi evet. hatırlıyorum evet tabii hala tabii. öyle hala öyle galiba <gülüyor> hani güzel ya öyle gittim. evet öyle evet. fakat Sen... ben çocukken yani çocukken dedim gençlik yıllarında yetmişli Hı. senelerde gittiğimde <gülüyor> çıktık dalyana orada bir takım çocuklar vardı ve top oynuyorlardı Hı. onlar kumda Dedik ki biz de oynayalım maç yapalım ya yani bir topa vuruyorum hop denize koşuyorum ayaklarımın altı yanıyor çıplak ayak onların <gülüyor> ayaklarına hiçbir şey olmuyor <gülüyor> alışmışlar <gülüyor> o kumda böyle o kum bile o kum nasıl kızgın bir kumda hatırlıyorum yani kızgındır evet şahsen evet, <gülüyor> <evet, evet. gülüyor> ben İstuzu plajı çok güzel şey olarak ama e, yüzmek için tercih ettiğimiz bir yer biraz da şeydir o plajda hani, evet. su gidersiniz gidersiniz ayak evet. boyunda kalır kışın ama bence harika İstuzu biz, yürüyüş yani yapmak Için. mükemmel evet. bir doğa kimseler de olmuyor o zaman bazen on kişi oluyorsunuz kocaman evet, 6 altı kilometrelik alanda o altı kilometrelik sevdiğim alan bana şey. sonsuz gibi gelmişti <gülüyor> evet. o yani o Böyle yürüyüş için vardı. kışın harika çok bir şey bir bir yani o evet, havayı alıp yürümek harika. evet peki evet. bir parça misfit albümünden bir parça geliyor keças if you can diyeceğiz ee, parçayı dinleyelim iki sonra sonra alalım, alalım. peki soda, and a snack, stay, stay. we can run, we can climb, we can seek, we can hide, forever is from one to nine feet, and sometimes a victory, and sometimes a fight, Then we kiss, and we make peace, ring the neighbor's bell or wrong. can someone tell me why we thought it was fun? Still I remember the heartbeat, all the planning and waiting and doing it all, Catch us if you can, catch us if you can. And black. I have all the streets waiting for me, I have all the city plus a soda and a snack. We can run, we can climb, we can seek, we can hide, forever is from 1 to 9 p.m. Sometimes a victory and sometimes a fight, then we kiss and we make peace. Ring the neighbors bell around, can someone tell me why we thought it was fun? planning and waiting and doing it all oh, oh, catch us if you can catch us if you can and if you can remember kids ought to be kids oh catch us if you They ought to play in the sun before the dust comes down And all the fun is gone ...graflayacağız dinleyicilere... ...Elif Çağlar'ı misafir ediyoruz. Ee, tabii ki... ...bu sezonu o... ...konsepti olarak bütün parçaların... ...hepsini, Elif'in parçaları... ...ve kendi seçti. Ee, Catch us if you can diye... Hı -hı. ...harika bir parça dinledik. Bunun hikayesini alalım. <gülüyor> Ondan sonra bilinmeyen sulara... ...tekrar Tamam. <gülüyor> ee, bu, bu albüm... ...öncelikli benim için çok kıymetli. Çünkü... E... Aaron Parks, piyano da Harry Shragavan, iyi, ve evet. Eric Harland. bunlar yani üçü de ayrı ayrı işte albümlerden falan Harry Shragavan'ı genelde eşlikçi olarak takip ettiğim, hayran olduğum böyle üç adam ve böyle ikinci albüm fikri olduğunda hayal hayal kuralım dedik. Neden cesaret etmiyoruz hayal kurmaya Hı -hı. diye? Helal. Tam bir çılgınlık da o dönem için gerçekten de. Hem ben kendi elimden geçti, işte kendi elimizden gelen bütün işte e, imkanları kullanarak hem de bir e, crowdfunding dedikleri bu yani bağış evet, o, fonlama o hatırlıyorum ben evet, onu. Evet, evet çok ve Çok sağ olsun bana bana inananlar, müziğe inanan insanlar çok güzel sayesinde. Bir o, evet. evet, kesinlikle bu bu arada biliyorsunuz hani Avrupa'da, Amerika'da bayağı mürşedlerin şey, e, çok sık kullandığı, kullandığı bir yöntem. Bir şey. Evet. Aynen. O yüzden sağ olsunlar hani bir kısmı oradan, bir kısmı bizim çabamız böyle ve o kadar bu müzisyenler de tabii ki yani dünya çapında insanlar olmalarına rağmen o kadar halden de anlayan çok çok mütevazi insanlar. Onların da böyle hiç beklemediğim yardımları ve şeyleriyle biz de bunun içinde Öyle, olmak istiyoruz o <gülüyor> mı diye. Çok ki o projeyi bir şekilde yapabildik. ben Hala benim için bir rüya gibidir. Yani o stüdyoda bu müzisyenlerle getirdiğim okul gibi bir iki gündü. Nerede kaydedilmişti var mı? New York'ta, Amerika'da, Brooklyn'de, aynı Brooklyn Recordings çok güzel bir stüdyoydu gerçekten de. O Aaron Parks'ın kendi seçtiği bir stüdyoydu hmm. hatta hep kayıt yaptı. ...böyle Rüya bir iki günde orada hemen kayıtları... Evet. ...ben ilk defa dört günlüğüne New York'a gittim zaten <gülüyor> hemen git... ...bir gün dinlen, iki gün kayıt, yarısı. bir gün dinlen geri dönerim böyle... <gülüyor> ...kayıtları yapıp döndük... ...hızlı bitmiş kayıtlar... kayıtlar. ...çok hemen dönmem ve başka hmm. şeylerle ilgilenmem gerekiyordu... ...gerçekten öyle... ...sırf odağım sadece bu albümdü yani... onu. ...bir günlüğüne gideceksin deseler yani de hazırdım ben onu hiç, ...hiç önemli değildi... ...nitekim böyle bir kayıt yaptık catch as if you can 98'lik bir şarkı. Eee <gülüyor> 98'lik bir caz şarkısı. <gülüyor> <gülüyor> böyle sözlü <gülüyor> olduğu için şöyle ki hani onun notasyonu ben bunu konserlerde de böyle anlatırım orada bir. Notasyon tabii hani 98'lik o 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Hı. diye sayılan Hı. bir davulcu için yani batı şeyinde eee usulünde diyelim. Ee, o şekilde çaldı Eric Carlin'ın çok güzel bir 98, bölüm, modern bir 98. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle kaydı durdurup yani biz böyle ben aslında burada istediğim şey bizim bir iki, bir iki, bir iki, bir üç, bir, iki, bir iki. <gülüyor> Bizim böyle Daha bir böyle aksanımız bir şey. vardı hava, dedim. Hava, bu e, aksanlarda e, dedim. Ve biz bununla böyle işte hani biz bununla dans da edebiliriz <gülüyor> diye. zaten. Yani bu aksak şeyle dans mı ediyorsunuz diye hareket gösteriyorum. Ben inanamıyorum sana diyorum öyle. Onun çok e, ne kadar işte harika bir müzisyenlik şey dedi yani hani o zaman bana lütfen dedi, siz bir kayıt, bir dışarı çıkın dedi ben hmm. bir davul kendi stüdyomda bir beş dakika ben bu gruba girip bu aksanlarla yani. bir grup o beşinci dakikanın sonunda son Oo, derece <gülüyor> yani trakyalı harika bir ayna <gülüyor> o şeyi <gülüyor> böyle e, o havaya girdi ve tamam hazırım kayna başlayalım diye e, onun da esprisi o şekilde olduğu için çok iyi çok evet, keyifli parça evet evet sağ olun. Peki bir şey soracağım. <gülüyor> Akor bozuldu benim sesim. akoru bozuldu. <gülüyor> Elif bir şey soracağım. Mesela sahneye çıkarken böyle bir şeyin var mıdır? Ya işte sağ ayağımda ki bu sahneye. Yok. Yok böyle bir şeyim Bir batıl hiçbir öyle bir batıl yok. Önümden kadar kere işte, geçti, <gülüyor> ardımı döneyim falan. Genel olarak bir batıl inlencim olmadığı <gülüyor> için Doğru, sahneden var. önce de. Sahneden önce tabii ki şey, hani yeter ki o iyi geçsin diye. geçsin. Bir bir anksiyete belki diyebiliriz zaten. Ama olmuyor yaşıyorum. Yani sadece o var. Çıktığınız anda ama o sarniye o adım atıyorsunuz ve çözülüyor. Yanda... Da bitiyor. Peki burçlarla bir şeyin var mı? Bir Çok bir alakan yok, yok ama Koçburcu'yum. Hmm. Tek onu biliyorum. Koçburcu. Ama öyle yani Koç... sabah kalkayım falan mı okuyayım falan mı? Yok şeyim hiç şeyim yok. yok. Onlarla da yok. Belki. Mesela var mı sana <gülüyor> biri gelse desir ki mesela hadi yıldız haritana bakalım senin falan. Aa Tabii öyle şey hani fala inanma falsız Sos, kalma. <gülüyor> <fiyatlar veriyor gülüyor> aynen, aynen, tabii ilgimi çeker öyle bir şeyler. <gülüyor> Valla bu en, en inanmayan da bile var yani. <gülüyor> <gülüyor> İlginç bir şey. Güzel bir sohbet <gülüyor> bir de aslında. <gülüyor> hani o bir, bir şeyler başka bir şey doğuruyor falan. Oradan hikayeler olabiliyor. <gülüyor> Bilmiyorum her şey. Hikaye yüzüğüyle biraz doğru, da baktığım doğru. için hoşuma gidiyor. Doğru, dediğin hikaye. Yani hikaye <gülüyor> Peki şimdi tabii böyle bir dünyada yaşıyoruz ve böyle bir evrendeyiz yani inanılmaz. Bizden başka bu evrende bize benzeyen veya bize benzemeyen Hı -hı. başka varlıkların olduğunu inanır mısın hocam? O harika soru. Gerçekten sorulmayan sorular <gülüyor> <gülüyor> söylüyorsunuz. Evet inanıyorum o zaman. <gülüyor> yani mantık şey geliyor işte o klasik açıklama. Yani bu kadar milyarlarca böyle gezegen işte güneş sistemin içinden ben sadece bizim Bunun olduğumuzu şey, evet. düşünmek düşün istemiyorum. Belki diyelim. milyonlarca güneş sisteminde olduğu bir yer. O, tabii tabii. tabii, tabii o yüzden... Evet, o konularda bir şeyim, yani bir umudum var diye evet, gölgesine evet, bakıyoruz. Biz, bizi gelip birileri <gülüyor> kurtaracak diyorsun. Peki şimdi madem buna inanıyorsan, <gülüyor> ikinci soru geliyor, ikinci soru geliyor. Ee, diyelim şu anda böyle geniş <gülüyor> bir cama bakıyoruz. Bir uzay evet. gemisi indi, ee, biri çıktı. Dedi ki Elif, ya biz seni uzun yıllardır takip ediyoruz. <gülüyor> ne güzel. Bize bir vokalist <gülüyor> lazım. <gülüyor> gider misin? Şeyde eşimle beraber gidebiliyorsak ne yandan? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> beni yalnız götürmeyeceksin. Ama geri <gülüyor> <gülüyor> <Yani>. dönecek <gülüyor> misiniz dönmeyeceksiniz belli değil. Ay yani çok şey bir soru ama korkar, yani böyle bir şey düşünsenize bir insanlık için ne kadar şey bir olay yani tabii ki giderim. Değil mi? Önemli bir evet. şey gibi yani i̇şte bu işte, bir işte. dönüm evet. noktası Duymak olur istediğimiz yani. istediğimiz cevap evet. <gülüyor> En sevdiğimiz cevap. Mesela bizden pazarlık edenler oldu. <gülüyor> tabii <gülüyor> Şöyle tabii. Şöyle olsa 3 ayım falan. <gülüyor> Ka kaç aydan gideceğim? Gidip <gülüyor> dönecek <gülüyor> miyim? Ne zaman bırakacaklar? Tabii tabii. Mesela dönecek kime biz bunu kağına sorduk? <gülüyor> Dedi ki. E, abi ben iyiyim de, derim ama Ozan Ozan var onu söyleyeyim ben de o da iyi basçıdır falan onu tavsiye ederim şey dedi. yapıyor ben attı kendini kim yani, biri de Urazlı yok kim Ercüment mi demişti abi şartlar var, ne ilk önce bir onu konuşalım <gülüyor> olağanüstü bir şey bence bunu kaçırmam, kaçırmam evet, kaçırmamak lazım. lazım peki peki ee, kalktık gittik yıldızlara burçlara konuştuk batın inanç var mı dedik peki bir şey soracağım Geçenlerde Atilla'ya bir tane video gösterdim. Geceleyin Koltukta uyumuşum. Kendimi kaybetmişim. Ne hareket. Ben ya korktum vallahi. Karate de... karate yapıyordum. Evet, <gülüyor> Kendi başıma karate yapıyorum. Aa, o ki yani Elif benim eşim Elif. Beni uyandırmaya çalışıyor. Uyanmıyorum. Bak demiş inanmayacaksın. Bir videonu çekiyorum. Senin halini gör. Rüya görür müsün? Rüya görürüm. Rüyalarım da hatta e, böyle şey gibi o çok hatırlayan detayına kadar hatırlayıp da beş saatte anlatan bir film gibi insanlar o, var mı? Onlardanım. Hatta daha da madem öyle değişik olanlar, <gülüyor> Lucid Rüya görmek diye bir o, şey vardı. O sık sık başıma gelen bir şeydir. Çok severim o yüzden onu da o, böyle güzel. göreyim diye. Peki dedim. iyi rüyalar mı görüyorsun? Çünkü bu sene biz, ya bu sene diyorum yine altıncı sezona girdik. Hala beşteyiz diye <gülüyor> şey yapıyorum. Geçen sezonda konuştuğumuz evet yazıcılarda çoğunluğunda böyle bir devamlı bir kabus görme, korkunç ha. rüyalar görme falan var. Evet. Olabilir. İstanbul'da oturuyorlar. Evet, evet. evet aynen. <gülüyor> o, aynen. Bak, hiç, hiç o bağlantıyı biz kuramamıştık ama sen hemen kurdun. Evet, bravo. Benim genelde şu an daha çok böyle uçma, rahatlama, Aa, güzel. güzel şeyler. tabii Tabii yani. ki şeylerin oluyor. Kötü şeyler de oluyor ama Dediğim gibi rüyada kötü bir şey olduğunda da bir şekilde o lüsit olma evet. durumuna evet. çözdüm. Şimdi oluyor evet, yani evet. yeni değil bu 20'li yaşlarımdan itibaren yaşadığım bir şey. O yüzden o kabusu tersine çevirebiliyorum evet. %90 diyelim. Çok iyi. O, o da büyük bir şey evet. <gülüyor> evet. Peki o zaman bir o parçaya zaman gidelim. parçası. Evet, varalım. The Box diyeceğiz. The Box. Evet, Box. yine Box. yine aynı albümden. Evet. Ee, evet bu parçanın bir hikayesi varsa onu alalım Yine öyle bir giderim bir parçaya. Aslında bu kent kendi şeyinden çok bir tevazu ve çok sevdiğim bir parça ve be, benimle de çok hani birebir hisset kitap okumayı kitap okumayı çok seven bir insanım. O yüzden bu şarkının da teması birazcık hani öyle şeyler var ki sadece kitapları okuyarak öğrenebiliriz. Ama bir de hayatta öyle şeyler var ki kaç kitap okursak Mesela. okuyalım üzerine <gülüyor> başımıza gelmeden <germene>. evet. <gülüyor> idrak edemeyeceğim Bilmiyorum. şey. O yüzden biraz hayatla hem hayat hem kitap sevgimi böyle birleştirdiğim bir şarkı oldu. Çok sevdiğim bir şarkıdır ondan Çok seçtim. Güzel. Çok evet. anlamlı. Evet dinliyoruz. The, The, The Books gelsin bakalım. Just a few friends Made a few scenes Every once in a while It's me on the hook Had a few drinks Glasses became bottles Every once in a while We all lose track That's exactly when they get to you That's when they say Bad things about you You smile You forget Never let them see you weak again Cherish the loved ones Struggle side by side Every once in a while We end up with the glory Broke a few hearts Cope a few lies Every once in a while You get your hands dirty But Sometimes It just happens And it squeezes the life out of you When you smile forget and forgive maybe you want the loved ones struggle side by side every once in a while we İyi geceler, iyi akşamlar sevgili laflıcağız dinleyicilerim. Elif Çağlar'la keyifli sohbet devam ediyor. <gülüyor> Şimdi ara ara müzik konuştuk ara ara e, bizim geçen sezondan beri yaptığımız şekilde e, ayın öteki yüzünü e, konuşmaya çalıştık. Şimdi yine e, ufak ufak ben müzik Ahmet biliyorsun ben daha böyle Ahmet öbür soruların <gülüyor> şeysi, e, muhatabı ben, ben, ben, ben müzisyenleri yakalamışken merak ettiğim şeyleri sormak istiyorum. E, bir şey, Elif senin ciddi bir eğitmen tarafında <gülüyor> var. E, Birazcık ondan bahseder misin? Ne, bir vokal koçluğu var. Tabii evet. Ama bir bildiğim kadarıyla bir üniversitede veya bir e, kurunda da bir şey yok. Yok öyle bir şey. Yani o birçok bir üniversiteden geldi aslında o şekilde teklifler hmm. ama şu anda hani kariyerimde çok konser verdiğim hmm. ve yazmaya, üretime, bana kalan o boş zamanlara da ihtiyacımın yani çok olduğu bir hala dönemdeyim. Belki daha ilerleyen yaşlarımda Neden hani oradan olmuşsun? biraz hız kaybedersem eğer daha yoğunlukla öyle bir kurumda devam edebilirim. Şu an öyle bir isteğim yok. yok. Ee, ama işte kendim yıllardır bu arada bunu hani öğrencilikten itibaren şeye hiç özel derslere... Cazla ilgilenen hmm. vokalistlerle çalışmaya ve sık sık işte şehirlerde de böyle caz vokal atölyeleri workshop yapmaktan şey. evet, workshop yep. çok seviyorum. Ondan hiç vazgeçmedim. Onun dışında da yine çok keyifli bir şekilde bu European Jazz School diye bir proje var Avrupa Caz Okulu. Bu AB'nin bir projesi Aynen galiba, öyle Avrupa Birliği'nin bir projesi Almanya merkezli. Hmm. Oraya bir sene konuk olarak sadece katılmıştım. Bursa'ya geldikleri zaman kardeş şehirde Uludağ Üniversitesi'nde çok güzel. Zaten o da yine e, Sezen Özgen'in Uludağ Üniversitesi'nden büyük e, emekleriyle bağlantının hmm. sağlandığı bir proje. E, orada konukken birdenbire yine çok bir aile gibi hissederek e, bir sonraki sene ben de resmi olarak o öğretmen oldum Oran'ın hani ilk Türk hocası olmuş oldum böylece. Bir, Alman, e, Fransız, e, Polonyalı ve İtalyan hocamız var hmm. ve bu ülkelerden artı Türkiye'den de işte e, müzisyenler, gençler, gençler geliyorlar ve harika böyle bir eğitim, birkaç günlük hem yoğun ensemble, sonra da çok güzel bir konser, cem sessionlar falan çok böyle güzel. çok güzel bir yoğun program oluyor. Senede, her sene de ona gidiyorum evet. böyle. Bu keyifli. Keyifli evet. evet. Orada, oradan böyle ah burada <gülüyor> çok ışık gördüğüm dediğin daha sonra da. Şu anda ha, hala gençler vardı. ve şey yapıyorlar, evet, sahnelerde evet. var, inanılmaz var çok çok yetenekli insan Özellikle ben Polonya'ya çok şaşırdım. <gülüyor> Polonya'ya Şaşır, şaşırmamak evet. lazım Polonya aslında, enteresan. biliyordum böyle bir fikrim de vardı ama o gençleri görünce harika bir disiplin. Çok iyi caz eğitimi alıyorlar evet. bence, yani bir, iyi, iyi bir şeyde. Bir, i̇yi bir ilgi var o zaman yani. Çok... Türkiye'de de var. Hı -hı, benim tabii. gördüğüm kadarıyla Avrupa'da da yani caza hala bir şey hala var yani var. çok çok hoşuma gidiyor orada gençleri böyle görünce zaten ve onlar da çok açıklar Hı -hı. başka müziklerin de tabii ki çok farkında Hı -hı. oldukları için çok güzel projeler yapıyorlar hala biz işte takip ediyoruz o öğrencilerle de bir birbirimizi işlerini görüyorum mezun olmuşlar falan kimileri çok hoşuma gidiyor kulüplerde çalıyorlar projelerini sunuyorlar güzel. çok güzel bir şey ben yıllar evvel İlk e, seni sahnede izlediğimde <gülüyor> böyle sahne ışıklarının arkasından geldiği <gülüyor> ve kıyafetin giyiminin haricinde saçların kabarık, <gülüyor> evet ben de orada ben hatırlıyorum arka arkadan arkadan şey görünüşküla yani böyle, <gülüyor> <gülüyor> böyle bir tül tül gibi böyle saçında evet. olan saçlarla böyle çok etkilenmiştim. Bay dedim. Evet. Ne kadar güzel. <gülüyor> <öyle. gülüyor> ee, e, sahne duruşuyu da falan böyle. <gülüyor> Tabii müziğin haricinde şimdi bu <gülüyor> şey ettiğim soru. Oraya oradan gireceğim. Aa işte moda'yı ne kadar takip ediyorsun? Yahut sahneye çıkarken kıyafetlerine nelere özen gösteriyorsun? Bunları böyle kendi yaşantınızla işli bir araya nasıl getiriyorsun? <gülüyor> Takılallah, çok güzel küpeler gördük. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kulaklar, içinde kaldı galiba. artık. şey, çıkardım falan <gülüyor> dayanamadım. İşte o ilişkin bu kadar. <gülüyor> Bizi sıkıntıya geldiğim anda, onları <gülüyor> <gülüyor> hemen istemeyecek kadar. Yani moda ya böyle çok özel bir ilgim yok açıkçası, <gülüyor> ama. Ee, hani böyle daha nasıl diyeyim şey figürleri hani klasik moda dünyasında olan bir tane değil de şimdi atıyorum ilk aklıma gelen Vivien Westwood falan gibi böyle hani daha eee artistik bir yanları da yapan, olan evet, kişileri böyle sanat eseri gibi elbiseler, tasarımlar görünce o daha ilgimi çekiyor ama onun dışında bu senenin modası şu hmm. kesim bu ayakkabı hiç oralarda hmm, değil. günlük pop şeylerden bahsediyorum. Hele de zaten biliyorsunuz <gülüyor> işte kasaba hayatında <gülüyor> hiç, hiç öyle değiliz. ama sahneye çıkarken tabii ki sahne yani o, o bir özel <gülüyor> ister. <gülüyor> ee, orada Çıkıp böyle gündelik halimle çıkmak istemem. Ama bir yandan şey de olmak istemem tabii ki. E, iyi gör şöyle görünmeliyim, böyle olmalı. Çünkü birazcık orada başka belki bir konulara da bir yol açarak. Da lazım yani. Kesinlikle sahne. öyle. Hani bir kadın ol işte şöyle. Ben çünkü ilk sahneye küçük, daha gençken çıktığım yıllarda bu konuda çok gereksiz yönlendirmeler alıyordum. Elif biraz daha şöyle giyinebilirsin, şöyle tuvalet giymen lazım hmm. bilmem ne Hani bakıyorum ama yurt dışında benim hayran olduğum o Hiç insanlara öyle, şey <gülüyor> öyle <t> <gülüyor> tabii ki şey pijamayla çıkmıyorlar e, ama ki. ille de hani böyle bir bir abartı bir durumları yok. da yok. E demek ki dedim bu böyle olmak durumunda H değil, de değil bu kişilerin görüşleri demek ki diye ...zamanla o setilimi buldum Oturayım. diyelim. Yani hem kendim rahat şarkı söyleyebiliyor olmam lazım evet. o kıyafetle... ...hem de presentable olmam yani lazım canım. bence. O ikisi dışında bir evet. şeyim Şimdi yok. Evet. Harika. <gülüyor> Harika. Peki sahnede çıktın ve işte konser başladın. Ee, biz mesela seyirci olarak bu göz temasını müzisyenlerin kendi aralarındaki böyle paslaşmalarını, evet. birbirine bakışmalarını falan filan. Böyle acayip bundan keyif oluyoruz. Bu müthiş bir duygu çünkü. Yani bunu hiçbir şekilde en iyi stüdyoda bile dinlesen Hı -hı. o sahne... Bence şey de diyor, canlıdan, tabii, başka, canlıdan bir şey. başka bir şey. Canlıdan başka bir şey. Peki seyirciyle olan o diyalogda bazen mesela giriyor, bakıyorum mesela ben bile oturduğumda seyirci cep telefonunda bir şey istiyor, ne yapıyor ya o bir video çekme derdinde orada o anda o güzelliği kaçırıyor. Evet. Onlar nasıl ilişki kuruyorsun? Yani şimdi bir de, bir o... de bütün bu sahne, o seyirciyi de böyle bir kucaklamak lazım toplamak lazım. Yani. Öyle e, ben birebir şeyi çok sevdiğim için o iletişimi hı hı. E, çok zaten bölgelere göz içine bakarım konuşurum gülerim şarkının bir kısmında bir espri çok şarkımda hmm. küçük hani mizahlı duygusu atmosferdi <gülüyor> ama o espri olduğunda hani <gülüyor> o kişiye bakı anladım mı espriyi o hani şey yapar <gülüyor> falan. o bire bir çaktırmadı ama bir bildiği kurmaya o keyif aldığım hmm. bir şey çünkü hani o gözümü kapayım mı ben hmm. kimse o, o ekolden tabii ki bir balat gelir yeri gelir orada orasının o şarkıda ee, da gözümü de kaparım tabii ki ama sonra illa açıp bir sohbeti <gülüyor> izlerim şey dediğiniz doğru hani o maalesef o konuda işte çekilmesi videoya sürekli o telefonla ilgili artık yapılacak bir şey kalmadı, kalmadı. Yani, o, evet, o, o öyle o, evet. <gülüyor> o, onu kabul etmek lazım herhalde. Hani maalesef. inanın bir de hani o telefondan beni daha rahatsız eden Bu hep başıma gelen bir şeydi çok ender oldu ama birkaç kez oldu çok rahatsız oldum. Hani siz orada çok mesela duygu yüklü bir balat söylüyorsunuz. Bir kere atıram Don't Explain söylüyorum hmm. Billie Holiday'den hani bambaşka Başka bir moddayım bir... çok şey. Ha, ha, ha, ha, arkadan böyle bir evet, konuşan sinir bozucu bir şey. İçin <gülüyor> için bir kahkaha. <gülüyor> ha. Hani böyle gizlemek için bir rekor bile sorfedilmeyen bir öyle kahkaha. Öyle. E bu biraz şey, saygısızlık Çok hani. büyük saygısızlık <gülüyor> evet. Bu Ama bu tarzı roman şimdi. İnsan bana o şey. saygısızlığı sadece siz çekmiyorsunuz halinde biz otururken Hı. de orada. Ha, evet. Tabii çok tabii. rahatsız. Evet. Oluyoruz, Aynen. Yani. Böyle böyle bazen dönüp mesela bir sürü insanın benim haricinde benim de dönüp baktığım olmuştu. Evet. Başkaları da dönüp bakıyor. Çok yani. sağ olun. Bu yani, durumlarda diye. gerçekten Devam iyi din, bilinçli evet. dinleyici bizde şey o durumdan çıkaran Doğru. kişi oluyor. Çünkü ben de şeyi de sevmiyorum. Yalnız lütfen hanımefendi a, bence, beyefendi. A, tabii, evet. şey, o, o da, o hani, da şey, bilmiyorum. Evet. Hani. Belki demek lazım bilmiyorum evet, ama ben evet. bunu o şekilde direkt yapamıyorum. Dinleyiciye bırakıyorum. <gülüyor> Kulaklık içinse Zuhal var orada. Zuhal onu var. yapan <gülüyor> şeyin e, seyirci polisi zuarla güzel <gülüyor> ki yapıyor canım. Öyle ki yapıyor. Yani zamanla da bence şey oldu tabii. Ya yani ilk çıktığım senelerde bu konularda daha şikayetçi olabilirdim belki ama ben son senelerde çok böyle aktif organik müziğin içinde bir dinleyici yani çok keyif alıyorum bilinç, böyle hiçbir sinirsel bir Evet. <gülüyor> Toplum olarak yaz <gülüyor> yine yani. veya herhangi bir sanata karşı belki. Evet yani, yani bu sefer hani oraya gerçekten dinlemek isteyenlerin Hı -hı. geldiği bir ortam olmaya başladı evet. gittikçe. Evet. Yani hadi bu akşam da gidelim bir, bir yemek yiyelim, orada da dinleyelim. Evet. Kendi sohbetimiz de edelim evet. şeyinden yavaş İyi. yavaş evet, sığırılmaya evet, başladı. Evet. Konser insanlar. için gelen kişi artık evet. şey yapıyor yani dinliyor ciddiyetle konser. evet. Edildi, çok güzel. Peki yine bir parça arası o evet. zaman. Bu sefer farklı bir albümden geliyor. Evet, <gülüyor> The Art of Time, Time diyeceğiz. Evet, <gülüyor> e, hikayesini ne yapalım? Alalım mı? Sonra Olalım, mı alalım. alalım. Tamam alalım. Güzel. The Art of Time de... Yine bu aslında şey... Alb albüm çok kıymet güzel bir dönem. E, için ve benim için de birazcık aslında... E, etmişseniz o albümde mesela çok fazla böyle klasik geleneksel caz formunda zaten hiç şarkılar yapmadım ama en az hani sololarına bile uzun uzun soloların olmasını Bu gerçek bir benim için bir caz hani songwriter evet. albümü, şarkı yazarı albümü olmasını çok istediğim ve o dönemde işte çok sık birlikte çaldığımız arkadaşlarım hala fırsat buldukça çalıyoruz. Charlie i̇şte, Sear, Ter Volkan, Edith Ediza ile beraber kaydettik o albümü. O yüzden yani o, o dönemin ve o hissin benim için de böyle birazcık hani o şarkı yazarlığıma sahip çıktığım biraz. Hani caz vokalistinden çok ben ben onunla daha özdeşleştirmiş, şarkı yazarı ha. kimliğimi böyle iyice sarıldığım bir albümdü. O yüzden o albümle de aynı hissi taşıyan Art of Time'ı seçtim. Onda da hani birazcık şey, girişteki vokal aranjmanıdan... Aslında çok birbirini tekrarlayan akorların oldu. Minimal bir parçadır evet. bu. Ama açılarak gider ortasında da böyle bir yine bir e, acapella bir bölüme evrilir. Oradan gider. Yani, yani vokal aranjmanı, orada birazcık o ses olan. vermek, evet. sesimi, başka bir sesimi duyurmak gibi böyle <gülüyor> kıymetliydi benim için. Çok güzel. O, evet. o yüzden onu seçtim. Evet. Art Harika. of time diyoruz. Başladan sonra tekrar birlikteyiz. Müzik <gülüyor> <gülüyor> ...laflayacağız dinleyicileri... ...perşembe akşamı bizi dinleyenlere... ...güzel bir gece olsun. Evet, e, cuma öğleden sonucuları da... ...dünaydın diyelim. Dünaydın diyeceğiz çünkü... ...perşembe gün dinleyip bunu çok büyük keyif alanlar... ...cuma gün tekrar dinleyecek. <gülüyor> <gülüyor> Bu harika sohbeti. Aa, ben şeyi sormak istiyorum... ...şimdi... ...tabii şehrin gürültüsü batırsından ...uzaklaşıp da... ...böyle daha... Sükuonette bir hayat yaşayınca insanın e, müziğin haricinde de hobilerine ayıracak vakti oluyor hı hı. diye düşünüyorum. E, böyle bir bunlara müziğe eşlikçinin haricinde de bunlara böyle nasıl bir hobiler var? Keyif ayırdı. Ben galiba işte bu soruda hep bunu diyorum. Böyle sıkıcı mı bir insan mıyım acaba? Kitap okumak dışında müzik yine hobi müzik. Müzik bir şeyle ilgili bir araştırma yapıyorum. Başka e, Ben caz ve dediğim gibi işte başka tarzların dışında evde bir sistemim var. Elektronik müziği de çok seviyorum ben bu arada. Hani kesinlikle şey, cazcılar ikiye ayrılır biliyorsunuz elektronik tamamen ben karşı bir olanlar. Daha sonra, <gülüyor> ben de, dediğim gibi her müziğin iyisini çok sevdiğim için. E, hani elektronikten de anlaşılan farklı oluyor şimdi herkesin o... bu. Çok kalitesiz saçma <gülüyor> sapan müzikler oluyor tabii, onlara tabii, genelde geliyor o, o değil onun da kalitesi var diyelim. Yani. Ee, o yüzden mesela hobi olarak o onu mesela onu... yapabiliyorum <gülüyor> ya <gülüyor> da işte bir anda öğrencilik yıllarımı o benim için en güzel şey hobi öğrenci olmak yeniden hop kendime yeniden kaç senedir artık mesela ben caz standartları daha yoğunlukta kendi bestelerimi söylüyorum tabi albümlerimi yıllardır <gülüyor> artık <gülüyor> konserlerde. Ee, Bazen konsept çok güzel işte Kerem abi Kerem Görse konserlerimiz oluyor, onlar da caz standartlarını yes, am. beraber, American Songbook böyle güzel yorumluyoruz falan. Ama bu dediğim gibi o keyif alıyorum mm -hmm. sadece. İşte o zaman da hobi olarak mesela öğrenciliğime yine dönüp, ya dur şu standartı ezber, şunun akorlarını bir reharmonize mm -hmm. edeyim. Şunun şurasını hadi şöyle yapalım. O, onlar hobi hani artık keyif evet, için yaptığı ke şeyler. Günün için. birinde de söyleriz belki diye ki söylüyorum <gülüyor> arada Söyledim, da konserlere varajmalım diye. Evet, evet. <gülüyor> Yine o sıkıcı yani biraz galiba. İşte doğa yürüyüşleri ve kitap okumak kitap okuma, <gülüyor> Doğa yürüyüşleri <gülüyor> daha güzel. <bundan> daha güzel. <gülüyor> daha daha <hayat> güzel. <gülüyor> ne olabiliyor? Kitap bol bol kitap okumak. Hiç bize şey, tabii <gülüyor> sinemaya gidecek pek vaktimiz olmuyor. Hmm. Ama film izliyor musun mesela şeyde? Ee, işte Netflix'lerde orada evet, orada platformlarda stream servisler maalesef o... <gülüyor> artık sinema şeyimiz oraya kaydetti biliyorsunuz büyük ekran olayı E tabi fırsat buldukça izliyorum Evet şeyler çok mesela işte atıyor yani, var mı böyle oku filmi sever misin mesela? Yani, çok komik olacak bu <gülüyor> şeye seçim abi <gülüyor> Ben ilk defa burada açıklayayım o Kung Fu falan bayılırım dövüş bilimlerine. <gülüyor> çok çok severim. Bruce Lee. <gülüyor> e, hepsini Bruce Lee'ler falan çok. Çok iyi. E, hepsine bayılırım yani. Öyle <gülüyor> Daha old school çok güzel hani o koreografi olduğu böyle. Çok keyifle onları seyrederim. Affetmem yakalarsan hepsini. Çok iyi. Çok, <gülüyor> <keyifli. gülüyor> çok, çok bilim <gülüyor> kurguyla aranmasın. Çok severim <gülüyor> onu da çok severim. Ya Her artış. türlü bilim kurgu. Aynen bilim kurgu ve daha öyle dövüşmüyoruz. Evet. Karate, karate arasında. Karate <gülüyor> Peki şimdi ben bana başka bir şey soracağım. bu, bu, bu Nasıl bir çalışma rutinin var? Şimdi mesela her gün bir şey çalışıyor musun? Bazı günler hiçbir şey yapasım hmm. yoksa eğer kesinlikle eskiden şey oluyordum. Dur yine de Elif işte o 20'li yaşlar ve 30. Şey, ...ortaya kadar diyelim... Yani ...yapman geçen lazım... Kadar. <gülüyor> ...öyle diyelim... ...geçen <gülüyor> seneye kadar öyleydi... Ee, ...45 yaşındayım... ...hiçbir saklama şeyim yok onun... Ee, ...bir şeyden sonra... ...bazı günler o gün hiçbir şey yapmak istemiyorsam hmm. eğer... ...o hakkımdır ve... ...boş kalmanın hmm. ne kadar aslında... Değil ...kıymetli mi? bir şey olduğunu... ...anladığım e, senelerdeyim bence... Bazı gün yani, hani her gün mecbur şu rutini yapmalısından Hı. çıktım. O 20'li yaşlarım öyle geçti. Öyle geçti. <gülüyor> İlle şunu çalışacağım hani şu kadar piyano çalmadım. Eyvah bu hafta bugün kadar saat tamam diyamadım falan. Ya onları da belki de o yıllarda yapmanız G gerekiyor, gerekiyor ki. De, evet, bilmiyorum. Şu an evet, tabii doğru. ki yine hani klasik rutin bir günümde ille ben işte bilgisayar başına klavyem de o sisteme hmm. bağlı olduğu için akustik piyanom yok. Ya, Malum Muğla da tutmuyor. Şey, şeyi merak <gülüyor> şeyi çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Bu minik klavye ne oldu şu anda nerede? <gülüyor> o minik klavye hala bende Değil duruyor. Var, evet var, aldım yanıma. Anladım. Tabii tabii onu saklıyorum Süper. onu. Ve hala bir şekilde ses çıkıyor. Korku ses sesi falan duruyor. Çok iyi. Hala var kendisi. <gülüyor> Süper. Ee, ya öyle normal bir günde çalışma şeyi dediğim gibi yine bilgisayar ile açılır Hı -hı. programlar ya yeni bir şey yazarım ya işte bir aranjman yaparım hani o bir, müziğe hala orada bir öğrencilik vakti vermem gerekiyor Hı -hı. ki Dalyana taşınmanın da ana motiflerinden biri de buydu aslında Hı -hı. zaten ben bir kendime de sevdiğim şeylere vakit ayırayım ee, evet. bunları seviyorum. aynı ama dediğim gibi o gün diyelim hiç müzik bazı günler Susmamı söylüyorsa, es <gülüyor> vermek önemli Niye? yani müzik Çok içinde önemli. de. Doğru, <gülüyor> o yüzden doğru. hiç onu artık çekinmeden veriyorum o esleri. Aslında, <gülüyor> aslında şunun farkına varmıyoruz. Biz büyük şehirde yaşarken es vermenin ne, hmm. ne olduğunu unuttuk. Evet. Çok bir yerden bir yere koşturma. Doğru, evet. Evet. Trafikte geçen kayıp zaman, kayıp Hı -hı. ömür. ömür. Evet. Ya, trafikte geçen zamanı alt alta koyduğum zaman bakıyorum ki mesela... Bütün ömrümden belki de bir dört evet. seneye yakın, beş seneye, seneye yakın bir yakın, zaman tabii. trafikte geçirmiş olacağım. Tabii tabii. Ve içindeyken haberimiz gerçekten Yok, yani. Tabii. Ben Farkını orada aramıyorum. ilk taşındığım e, aylarda gerçekten e, egidi şeyin şokunu yaşadım ya yani, onu sindir. Hani bir sürü şey yapıyorum, gün geçiyor saat iki hala öğlen. Bitmiyor ah hala Gülüşmeler. vaktim var şunu da yapmak için. Bakıyorum altı. <gülüyor> İstanbul'da biliyorsunuz hani bir iş bir, bir gün bir işle uğraşılıyorm hani. bunu da yapayım şimdi bir bakıyorsunuz akşam o gece 8 olmuş hadi ev bir şey trafik işte dediğiniz gibi. Aynen bir, bir hakikaten bir arada güreleyle geçiyor. O evet. Ee, peki bir denizle girbent taşı burası öyle, yani. Öyle <gülüyor> bizi öğütüyor öyle, yani. Öyle öyle. Ee, şimdi Dalyan'da tabii denizsiz bir hayat Hı -hı. mümkün evet. değil. Ee, var mı böyle bir ekstra bir ilgi işte ne bileyim tekne olsun yok balık tutma olsun balık tutma ilgim yok Uzun. hiç <gülüyor> tekne tabi şey olarak en iyi tekne arkadaşımın teknisidir teknesi, <gülüyor> <doğru. gülüyor> <De>, onu <Evet. gülüyor> benim sevmiş durumda <gülüyor> ama tekne şey, şey, olayını severim tabii babamın geçtiğimiz senelerde şimdi artık uğraşamıyor i̇yi. hep bir tekne durumu olmuştu İstanbul'da Aa. Marmara'da da sık sık yani Aa, adalar Çevre, Marmara Denizi çevresinde ya da diyelim yani kendi... adalara çok sık yok, yok motorlu böyle aynen o o yüzden yani öyle bir uzun yıllar şey öyle bir bir sevgi yani. var ee, ama ondan da biraz işte ne kadar zorlu bir şey olduğunu çok, o, onun çok, bakımıydı şeydi, buydu. aynen ama... en güzel arkadaşımın teknesi teknisidir. Doğru <gülüyor> Doğru peki o zaman bir şimdi evet en güzel arkadaşımın teknesi ama <gülüyor> ...bir müzik havesi Akdeniz e vereceğiz. Evet. Akdeniz'e doğru evet, tekneyi açalım. İtalya'ya yelken <gülüyor> açacağız. Evet, e, comeme, comete diyeceğiz. Bu, bu parçanın da bir hikayesini alalım, öyle gidelim. Çünkü senin anlatman tabii o kadar güzel hikayeler dolu ki parçalar. <gülüyor> <gülüyor> o o şeyleri dinlemek daha keyifli olacak. komme comete, like me, like you, senin gibi, benim gibi e, anlamını taşıyarak. E, o da şöyle ki... Bir ucundan bahsettiğim işte bir İtalya evet, evet. konseri ve tek konser için gittiğimiz o buluşma birdenbire işte ikinci sene hadi birkaç konser sonra üçüncü sene tekrar başka festival sonra dördüncü sene hadi bir turne hadi bir de üstüne albüm kaydedelim evet, evet. bu sefer geldiğinde artık çabuk çaldığımız şeylerden ille bir albüm yapalım diye orada Notami Records'tan çıktı. Ee, bu parça albümde benim yazdığım bestelerden biri. Bu albümde jazz standartları da var ki ilk defa jazz standartları da e, kayıt olarak yorumladım bir albümde. E, benim için o yüzden onun da ayrı bir kıymeti var. Bu e, jazz standartları yorumlamak benim için çok şey bir şeydi. Hani o küçüklüğümden beri evet. kendime belki koyduğum kodlamam, hani Belli bir yaş, bir olgunluğa gel sanki öyle yap Elif. Hani bu... 20'de bir yapma Şimdi standart değil. kaydı gibi böyle bir kendimi de böyle şekilde kodlamıştım. O yüzden o kadar doğal şekilde yani o şarkıların tamam çok söylemek istiyorum diye çıkması onların da işte bu motivasyonuyla yani çok organik şekilde gelişti. O yüzden çok kıymetli bir albüm. Come Me Comete dediğim gibi oradaki bestelerden biri benim bestem ve çok tabii ki nazik İtalyan hmm. centilmenliği şeklinde onu albümün de başlığı yaptılar ve evet. bir de hani senin gibi benim gibi de, o gerçekten o kıyafı hazırladığı için yani. o anlamana uygun buldular. Ee, bu da yine böyle bir bossa aslında şeyin hani havasında, havasında. olan bir yarı İtalyanca minik <gülüyor> az İtalyanca'mla toparladığım. Harika, harika harika çok güzel eline sağlık vallahi sağlık. Benze, gelsin, gelsin. sarsı dada dada dada ma le ande coda at bad a face dada come make beauty your love creates a cycle connects the dots and gives you the world your own life as you touch and turn at night don't ever give up the fight Sevgili lafliyacağız dinleyicilerim. Yavaş yavaş artık programın Program. sonlarına doğru geliyoruz. Evet, evet, çünkü sonra bir şey var. bir göz göze geliriz hep böyle <gülüyor> programın sonuna doğru. Ben gitsin istemediğim evet. için böyle böyle hep kötü hızlı geçiyor. Evet. Hızlı, hızlı geçiyor, evet, hızlı geçiyor. Ee, tabii güzel de müzikler. Ee, en son Komemi, Komet'i dinledik. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Bu, bu İtalyan ekip nasıl bir araya geldi? Evet. Aslında şöyle o keças ifbikeni çalmıştık ki orayla da ilgili şöyle değişik bir bağlantısı var. Bu e, Sinque Santo Jazz Festivali için e, Avrupa ve Türkiye'yi hmm. de sağ olsunlar Avrupa olarak düşündükleri için... E, ...böyle müzisyenlere çağırmak istiyorlar hep böyle hani çok ünlü ille isimler değil de... ...işini iyi yapan i̇yi buddilerini bulmaya hmm. çalışıyorlar. E, bir gün Domingo tamamen kendisinin keças diye bir şarkısı var kendi o şarkı ile ilgili YouTube'da bir şey ararken keçes ifiken çıkıyor. Ha, Onun bir canlı bir kaydı 98'likte bir parça onu duyunca kim bu aaa falan Aa, olup bütün her şeyi işte dinlemeye başlıyor ve sonra hemen beni arıyorlar böyle süper, süper. bu festivale geldikler gelmek gelmek misiniz? Aa, ne kadar hoş, <gülüyor> Aynen böyle bir e, bu işte bu bağlantıyı kuran kişi Domingo Mutsiyette de oluyor gitaristim gitarist. çok çok iyi bir gitarist e, ve oradaki ekipte de yani, e, Massimo Giovannini çok iyi bir basçı, davulcumuz İtalyan'ın zaten böyle o hani babalarından değil Massimo Manzi. Hı -hı. Her yerde, her festivalde falan böyle hala yaşına rağmen müthiş, aktif, Hı -hı. Böyle acayip bir davulcu. Ve işte asıl bu albüm projesini ama bir araya getirmek isteyen, bize daha sonra o ekibin konserlerine katılan Teo Cevarelli, mükemmel bir hem besteci hem piyanist ve hani birbirimizde bu albümü yaptık turnemizi yaptık doyamadık bir türlü ve derken pandemi oldu işte turnesi oluracak falan derken birleştiremedik bu geçtiğimiz haftalarda kaybettik kendisini Theo'yu ışıklar içinde, çok, evet, ışıklar ışıklar içinde. içinde. gerçekten yani, o, o kadar evet. çok özel bir insan ve çok iç, içimiz tabii ki hepimizin çok kırıldı yani çok çok üzüldük ee, bu şu anda o yüzden bu albüm benim için daha da yani 100 katlı Gönlümün. değersiz Gönlümün. çok, çok değerli yani inanın ölçülmeyecek bir değeri var yani o açıdan umarım İtalya'da zaten yine bu konserleri yaptığımızda bütün parçalar ona ona, ona, ona gidecek Aynen evet. öyle yap evet. yapacağız. Hoş. Evet. Peki şimdi böyle bir <gülüyor> <gülüyor> hazır seni yakalamışken burada <gülüyor> böyle. İstanbul şeyin konuşmaların sohbetin dışında böyle bize bir iki bir şey mırıldan sonra <gülüyor> herkese bir sürpriz olsa yapar mısın bizim işin? Olur. <gülüyor> <gülüyor> Öyle deyince şey olur yani. Sevgili Elif Çağlar <gülüyor> bizi kırmadı, kırmadı, içine <gülüyor> yağları <el>. geliyor. <Aynı bak. gülüyor> Herkes'in şey mi acaba? İlk, ilk albümden o zaman şey bir duygusal bir çalışmalar. <gülüyor> Küçük bir kuple değil mi? Tabii tabii. Minçik bir şey. Tamam. Say where you're at then. acaba. Tamam. Tamam. Tamam. Spend a night waiting to fall asleep So that I could have a chance to Maybe maybe Catch a glimpse of your presence as a bird, a ghost, a warrior, or a spy in my dreams. This is how pathetic your love has made me. This is how my heart of soul has mistaken me. This is how pathetic your love has made me. Laugh if you want, cause my laugh has forsaken me. This is how my heart of soul has mistaken me. Oh, lift the weight you put on me, say, where you're at. ''Won't you please say where you're at, oh baby?'' <gülüyor> Bravo, şahane. Çok şahane. Ne? Çok çok teşekkür ediyoruz vallahi. Harika. Çünkü Bravo. ben de çok daha çabuk bitecek. Kısa bir kalacağım beklerken <gülüyor> çok daha... Harika. Şey evet, şahane da. oldu. Harika. Aa, peki bir şey soracağım Elif. Aa, yeni projeler neler var? <gülüyor> Hm, evet. değişik aslında. Hm, ilk defa burada açıklayayım değil mi? <gülüyor> menajerimden izin. <gülüyor> <gülüyor> Projektörümü menajerimden izni de evet, aldım. Evet. Bahadır'ın göz göz eklerine, <gülüyor> ona geldi. Şöyle aslında bu şu anda hazırlandığımız güzel bir sürpriz. E ya Ş Şöyle aslında özetle projelerim var. E bir bahsettiğim gibi bu elektronik projem ben hmm. şu anda solo. Ee, tamamen canlı altyapılar kendim live Hı. o anda bir şeyler oluşturarak ee, bunu bazen anlamıyorlar şey DJ'lik yaptım sanıyorlar Yo, ama böyle live, live loopingler şey falan yaparak ve çok eğlendiğim bir proje var. Bu projenin besteleri olacak elektronik. Bu ayrı bir yönüm dediğim Hı. gibi sonunda hani bunu da sergileyeceğim. Niyeyse bu çekindiğim ve yıllardır böyle bir kenarda Kenan. beklettiğim bir şeydi. Artık işte dediğim gibi bir yaştan sonra neyi bekliyorum? Ben bunu <gülüyor> çok seviyorum. Niye saklıyorum cesaretiyle yaptım. Bir bu, bu proje var ama konumuz caz. Madem laflayacağız. Laf <gülüyor> <gülüyor> e, madem şu laflayacağız. Çok keyifli ve minimal böyle benim uzun yıllardır içimde olan bir proje. Yine çok <gülüyor> bunun çok az kişi dinleyecek belki ama... ...Amerikalı çok sevdiğim yine Queens College'dan o dönemden birlikte... ...gilgilerimizi yaptığımız çok önemli bir müzisyen var Ezra Weiss diye. Kendisiyle beraber piyano ve vokal Charles Mingus'un balatlarından Oo, yorumluyoruz şu anda. Bay, bay, çok bay. çok Çok istediğim, üzerine of. titrediğim bir proje. Birkaç tane pek Spotify'da falan da... hani ya da YouTube'da hmm. bulunamayan hmm. diyelim. Biliyorsunuz Charz Mingus balatları biraz böyle bir e, alıdır evet. Ama yıllardır hani, benim hazırlanıp söylemek istediğim bu içimde çok kalan bir şeydi. Şu an öyle bir proje var. Oh, bir Mingus projesi geliyor yani. Kolay gelsin. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkürler. Sağ bekliyoruz. olun. Muhteşem. Muhteşem. Muhteşem proje. Peki atılacak bir şey varsa soracağı evet, Sor. Ben kapanışta soracağım. Hı. Peki. Ben şimdi o zaman kapanıştan önce bir şey sormak istiyorum. Aa, sana ulaşmak isteyen gençler, dinleyiciler böyle hangi mecradan sana en kolay ulaşabilirler? Tabii klasik sosyal medya platformlarımız. Instagram Instagram'ım var aynen. Elif Çağlar Muslu olarak orada full isim olarak Elif Çağlar Muslu olarak hmm. bulabilirler. Onun dışında... Yani Facebook'ta bir sanatçı sayfam var ama orada bile bir ilgilenmiyorum. Orada sadece hani, bakabiliyorum. Açıkçası Instagram'da da şey değilim. Yani e, aktif görürsem de <gülüyor> öyle biraz daha teyze, <gülüyor> teyze <gülüyor> Aynen hiç o, o şeye giremedim. Ben içerik üreteyim sürekli şöyle yapayım. Ki belki biraz daha onu zorlamam gerek ama neyse. Yani, Instagram'da da aslında kontak kısmında, iletişim kısmında şirketimizin Lucy'ye kızı hmm, yine hmm. bağlanabilecekleri hani ciddi bir sorular ulaşmak öyle istedikleri süper. bir şey varsa öyle bir e-mail adresi de var. Oraya git, attıkları mail'ler e, e, bana ulaştırılıyor. Hani merak etmesin öyle tamam, önemli bir güzel. konu varsa o o şekilde ulaşabilirler. Öyle DM işte direkt mesaj falan orada yok tabii. Yok bende yok, o, o, ben yok o, maalesef. Evet. Yok, öyle bir hani instagram, instagram vaktim yok zaten. yani maalesef evet. Evet, instagram vakti olduğu <gülüyor> takdirde zaten bütün bunlar olmayacaktır tamam, şey. öyle. Öyle. <gülüyor> <Aynen öyle. gülüyor> anlayıştığına sığınarak instagram severlerin <gülüyor> evet. böyle bir çözüm götürüyorum ee, şimdi ben şeyi sormak istiyorum madem e, yani senin eğitimci yanından da bol bol bahsettik ee, senin kadar başarılı müzisyenleri hem de eğitimci tarafı olanları yakalamışken şunu sormak istiyoruz <gülüyor> gençler senin yolunda ilerlemek isteyen gençler özellikle bu ülkede hmm. işte caza gönül vermiş hmm. veya vermek üzere olan gençler vokalistler olabilir sadece vokal de değil yani müzisyenler nasıl bir yol izlesinler hmm. ya bir şey yapıyor musun ya evet peşinde tabii, tabii. gidin hayalinizin peşinde gidin ...diyebiliyor biliyor musun hala bu ülkede <gülüyor> çok harika bir soru çünkü ben böyle özel öğrencilerimden de dediğim gibi benim şu anda işte work yani giden işte Biraz hani Avusturya, İngiltere bir sürü konser var. İtalya, İspanya böyle gönderdiğim çok tatlı, çok yetenekli gençler var. Hatta New York'a gidip kalanlar falan da var şu an orada kariyerlerine başlayanlar vesaire. Ne, ne ve mutlu, ne mutlu. Onlar, onlar şanslı olup bu sınavlara, aslında şans da sadece şöyle demeyeyim, o sınavlara hani hiçbirisi çok iyi hazırlanıp, sınavları kazanıp ve buna bayağı emek verip, Kimisi hatta burs bulup hani ille bunu şey sanmasınlarını dinleyen böyle sadece zenginler Dinler yurt dışına gidiyor, gidebilir gibi değil. Tabii Büyük ki. çabalar falan yaparak Kafayı yok sponsor yapıyor. bulup yok bir şey bulup hani bir şekilde burs alanlar bu şekilde öğrencilerim var. Onların, onlara dediğim şey e, olabildiğince kalın. <gülüyor> hı hı, hı. Bir, yani bu şey için değil yani. Memleketinize dönmeyin değil tabi ki yani burada. Ve tabii ki, ve tabii ki buraya yani. da gelin verin. zaten geliyorlar bunu yapıyorlar. Ama oradaki imkanlarla, hani e, motivasyonları kırılmadan biraz daha bir devam etmeleri bence çok güzel bir şey. Bunu yaşasınlar istiyorum. Burada olanlara da hani kiminin de oluyor hocam bizim öyle bir imkanım yok. Ben Türkiye'de kılıyacağım hı -hı, ve hı. buradayım sadece ne yapmam lazım. Yani eğitim artık birçok hani caz eğitimi alabilecekleri hani böyle kurumların dışında e, yani online olarak da artık ulaşılabilir. Dünyada bilgiye ulaşmak çok kolay. Evet. Hani ne olur diyorum enstrümanınıza öncelik hı. bir verin. Artık o şan dersimi caz hocanız işte doğaçlamalar falan hani. En bir iyi öğrenin, şöyle çok iyi öğrenin. Bu cazın yani bir tarihi bir duruş, hani sadece böyle o standartı ezberledim söyleyelim değil. değil, onu bir tarihçesini, herkesi değil. bir sindirin, Politikası transkripsiyonlarınızı şey. yapın, aynen okumalarınızı yapın o dönemle ilgili, dönemde ne gerektirmiş, burada da bir takım kaynaklar falan önererek böyle yani eğitimine önem verin diyorum tek şeyi. Biliyorum eğitim kısmı da tabii ki ulaşması herkes için kolay. Bilgi çağında olsak bile de ulaşamayabiliyorlar. Ama bence onu birazcık şey e, zamanla yani gerçekten iyi çalışmaları gerekiyor ve e, çok samimi konuşmamız gere gerekirse ki öyleyiz <gülüyor> madem bu programda. Onlara şeyi baştan söylüyorum hele bu çok genç alanlara hani canım benim diyorum sen... Ün istiyor musun? Ün, şan, para, işte şöhret, büyü, böyle bir müzisyenlik hayaliyle şu an bu yola giriyorsan ve cazı seçiyorsan ha, yanlış müzik. yerdesin. Hani diyorum. Evet. Hani tabii ki bu da olabilir diyorum. Hani yani, bu yani. kapalı bir yol değil ama sen bu sebeple buraya girersen çok hani hayal kırıklıkları da yaşayabilirsin. Ee, o yüzden yani bu işe giriyorsan çok çok çok seveceksin hani öyle bir şey olacak ki hocam ben bundan ben yapamıyorum şarkı söylemek caz söylemek evet. istiyorum bunu yapmak zorundayım demen lazım yani. yani ay öyle oldu imkan yok şu şöyle hocam çok kötüymüş şu hani öyle olduğu evet. zaman zaten bak emin misin nerede başlıyorum böyle evet, evet, evet. yani çelik gibi sinirler evet. çok <gülüyor> ve doladım. kocaman bir kalp <gülüyor> bunu, bu var mı sen diye soruyorum tabii, tabii, tabii. bunu çok doğru <gülüyor> ...bunu uyarmak lazım bence hani doğru, böyle... Doğru. ...hayallerle şeylerle lazım. sadece... Tabii, Aa, ...tabii çalış çok güzel olur tabii falan yok, değil... Öyle. Tabii, çok, çok, ...çok çalışacaksın doğru. hazır mısın? <gülüyor> yani burada öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki... Yani ...gökyüzünde bulutların akışı değişse... ...ilk yok olan, <gülüyor> ilk, ilk etkilenen... ...konserler yani... <gülüyor> ...çünkü Aynen. bu bir... Ee, ne yazık e eğlence gibi, gibi görülüyor. görülüyor. Tabii, tabii, Sanattan tabii. öte eğlence tabii. gibi gözüküyor. Yani caz, hani genel müziğin dışında yani cazın özelinde de konuşursak da aslında bir düşündüğünüzde hani caz sahnelerimiz hala çok az. Çok Festivaller çok az. hala tamam bir şeyler oluyor çok şükür son yıllarda ba başka festivallerimiz de geliyor hmm. hani ama bence daha çok bizim niye yani işte biliyorsunuz hani Avrupa'da Amerika'da bir köye, kasabaya gidiyorsunuz oranın da bir caz tabii. festivali bir şey oluyor. Yani. Hani yüzlerce festival, Senin her zamanı bir yerde bir, bir festival var. oluyor. Bir şey oluyor, eğitim imkanları daha fazla. Umarım bu sahne ve eğitim konusunda önümüzdeki yıllarda böyle biraz daha gençlerin de hani daha faydalanabileceği olanakların olduğu bir Türkiye'ye evet, doğru gidersek evet, ne de güzel olur diyerek. Çok güzel bir e, temenni diyelim. Evet. Havaya bırakalım bu evet, temenni. çok evet. güzel. <gülüyor> Evet güzel evet. bir temenni önce coğrafyadaki aa, şeylerde e, gazetecilerin e, hapishanelerden kurtulup evet. dışarılarda daha özgür yaşadığı bir ülke. Fikirler Başlar serbest geçin. olsun. Fikirler Her fikir serbest, serbest, Her serbest olsun de. Aynı ülke çok olduğu takdirde tabii ki bunlar da çok daha gelişecek. Evet tabii arkasından evet. gelecektir evet. evet. evet. Peki evet. son parçamızı gidiyoruz. Evet Atilla. E, since I fell for you diyeceğiz. Böyle <gülüyor> güzel bir blues <gülüyor> Evet havasında. bu da madem dedim, programda bir tane bir caz e, standartı <gülüyor> da de. klasiği olsun ya bu Buddy Johnson'ın çok eski... E, 70'lerden de sanırım yaşattığım bir parça 60 küsürde olabilir. Neyse e, güzel bir standardı ve çok çok severek söylerdi. Ve bu parçayı da bana hatta e, yine bir bağlantısı da olsun Amerika'dayken Sheila Jordan önüne koydum. Sen bu şarkıyı söyle, çok güzel söyleyeceksin dedim. Harika çok iyi çok o iyi var. Nereden? Yani, şu an iyi mi kötü mü bilmiyorum <gülüyor> şahane, ama şahane. çok severek söylüyorum diyebilirim. <gülüyor> şahane harika. Evet bir programın <gülüyor> programın sonuna geldik. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Ayağına ederim. Sağlık. Ayağınıza sağlık, ayağınıza sağlık, ağzına çok sağlık. Başardık çok, çok böyle. Teşekkürler. Evet, <gülüyor> çok evet, mutluyum evet, denk evet. gelebildiğimiz için sonunda. Çok, çok da keyifli bir sezon Aynı. açılışı oldu sayende. Umarım e, sezonun devamı da böyle çok keyifli İnşallah, evet. gitsin. 6, 7, 8, 9. İnşallah. sezonlara. Evet, <gülüyor> evet. Peki... E önümüzdeki e, hafta görüşmek üzere sezonun edelim. 2. E, 2. programında görüşmek evet. üzere. Görüşmek i̇yi, evet, i̇yi haftalar, iyi geceler. Oh, love get love depart I know it's so and yet I know sev ben atilla ağının ne yapacağız joy jazz'da laflayacağız